Warging. Gün 6 Ocak Çarşamba. Yıl 2010, ay 1, gün 6, Kasım 60. 1431 Hicri Muharrem 21, 1425 Rumi Aralık 24. Günün sözü. Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Peki niye bugünden başlamıyorsun? Epiktetos. Günün tarihi. 51 yıl önce bugün 6 Ocak 1959'da ünlü dil bilimci ve eğitimci M. Bahatoven Ankara'da vefat etti. Baha Toven, fanatik hayranı olduğu kompozitör Beethoven'ın isminden esinlenerek Toven soyadını almış, Beethoven olarak anılmıştır. Lügatları ve çevirileri vardır. Yemek listesi, gün altı, ıspanak çorbası, püreli sahanda köfte, salata, sütlaç. Büyük Saatli malif Takvimi Herkes Açık Radyo Burası 94.9 ve AçıkRadyo.com'dan yayın yapıyoruz. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Wilbert Harrison'ın ona da bir günaydın diyelim. 1929'da bugün doğmuş olan Amerikalı şarkıcı, piyanist, gitarist ve ağız Çalıyor aynı zamanda Çok yönlü bir müzisyen Onun doğum günüydü 1994'te ölmüştü Ve kendisinin en ünlü şarkılarından biri olan Kansas setiyle onu anmış olduk Bir günaydın daha demiş olduk Şimdi haberlere bakalım Açık gazetede Anadolu ajansı kaynaklı bir haberle başlayayım. Havadan sudan konuşalım biraz. Hı hı. İsveç'te bu yıl tarihinin en soğuk kışlarından birini yaşıyormuş. Bir aydır sıfırın altında pek üstüne çıkmamış zaten ama kar yağışı ve soğuklar devam ediyor ve e, ülkenin kuzey bölgelerinde hava sıcaklıkları eksi 35 ve eksi 44 arası böyle bir şey. ...güneyde biraz daha iyi... 5 ila eksi 15... ...olacakmış. Ajans France Press'in... ...bir haberini hemen ekleyebiliriz. Avustralya'da tarihin en sıcak 10 yılı... ...yaşandığı tespit edilmiş. Ki... E, ...bunu bizzat Avustralyalılar... ...evlerinde tespit ettiler aslında... ...geçen yıllar içinde de diyebiliriz herhalde. Yani araştırma tabii gerekir ama... ...evet. Yani bu... E... 1910 yılında başlamış iklim verilerinin kaydına başlamışlar. Bugün o günden bu yana en sıcak geçen ikinci sene olmuş 2009. Zaten iklim uzmanı Dean Collins de son 60 yıl içinde her 10 senenin bir öncekinden daha sıcak geçtiğini söylemiş. Sence bunun e, köyse iklim değişikliğiyle bir ilgisi olabilir mi? Ee, olabilir ama olmayabilir sonuç olarak değil mi? Bu durumda bekleriz ve görürüz. Öyle miymiş? Evet aynen öyle. Kolunuz yalnız bu tesadüf değil. Küresel ısınmaya işaret ediyor demiş. O iklim uzmanı ama bilemeyiz. Bir haber daha vereyim. Kenya'dan bu sefer de Afrika kıtasına geçeceğim. Kıtalar arası dolaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi hı hı. satırlar arasında ve kıtalar arasında seyahat. Hatta nesiller arası bir seyahat de denebilir bizim programımıza. Kenya'nın merkez dağlık bölgesinde yaşayan 4 milyon insan sıtma riskine tabiymiş. Sıtma da oradalarda çok öldürücü bir hastalık. Bir süredir kökü kurutuldu zannediliyordu ama öyle değil. Ee, ve özellikle e, Kenya zaten sıtma hastalığının yaşandığı çok yaygın olduğu bir ülke... Bu nedenle deniz seviyesine yakın yaşayanların bağışıklıkları varmış ama şimdi deniz seviyesinden dağlardaki bölgelere doğru da çıkmaya başlamış. Neden dersen sivrisinekler daha yukarılarda yaşayabiliyorlar her yıl daha fazla. Evet aynen öyle ve bunun da sebebi galiba yani bir bakma küresel iklim değişikliği küresel ısınma diyenler de var ama biz moral bozmayalım istersen şimdi. Petrol fiyatları 82 dolara dayanmış vaziyette. Arka arkaya 9. gün yükselmiş. Amerika'da ham petrol 81 dolar 99 sente kadar çıkmış. MTV'nin haberi bu. Neden? Çünkü hava soğuk. Amerika'da ve Avrupa'nın birçok yerlerinde. Ama bütün bunlara bir çare de Türkiye'den geliyor. Çok müjdeli bir haberim var. Müjdemi isterim. Türkiye Taş Kömürü Kurumu TTK son yılların üretim rekorunu kırmış. Bol kömür çıkarıyor. En yüksek 2005'ten bu yana en yüksek üretim seviyesine ulaşmış. Bol bol kömür çıkararak bu iklim değişikliğiyle mücadeleye karar vermiş soğuk havalarda Türkiye. Mantıklı. Milli'ye ayrıca. yani Bir yanıyla hem bize ait hem bizden içimizden falan. Her açıdan tatlı geliyor bana durum. Bir tek Uzun Mehmet hikayesinin doğru olmadığını biliyorsun değil mi? Onu uydurmuşlar. Yapma ya. Hmm. Bu biraz keyif kaçırıcı tabii ama hala e, kömürün bize ait olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Evde gibi hissediyorum. Kömür madenlerinde diyen var mı bilmiyorum maden işçileri dışında ama. <gülüyor> Onlar da büyük bir çaresizlik. Fakat bunun böyle bir müjdeli bir şekilde Anadolu Ajansı tarafından verilmesi de insanı hakikaten biraz... Acaba bir aymazlık payı da var mı diye düşündürüyor kötü kötü. Ya sonuçta e, yani hükümet ne düşünüyorsa buna göre skalada bir yere oturtup düşünüyor ya bazı ajanslar, bazı gazeteler, bazı haber kaynakları vesaire. ya Anadolu Ajansı bunlardan biri demiyorum ama hani olabiliyor duruma göre. Evet genel Hareket. bir anlayış var. Odaların bazıları da ulusal kömürün kaynakların çok iyi olduğunu zaten yabancı öpeyle karşı hem de halk adına halk için falan diye böyle pişkince durumları da var. Gerçi sonradan şey çıkıyor, içeride gruplar varmış, birbirlerini yiyorlarmış, onları destekleyenler varmış falan. De, mühim değil. Ya de, Bunlar yalan diye düşünüyorum e, ben zaten. Genel ulusal dalganın hakim olması. Baksam yani, dalgamıza bakalım. <gülüyor> dünyayı yaksa bitirse bile bir tarafıyla sellere de mahkum etse bile ne yapalım? Ulusal ulusaldır. Bu arada moralisten bir Alternatif iklim konferansı haberi var ki ilginç yani. E, Kopenhag zirvesinden bir şey çıkmadı ya ayak kırıklığıyla sonuçlandı deniyor. E, NTV haberi burada halkı için çalışmak isteyen hükümetlerin de katılabileceği alternatif bir konferans planlandığını açıklamış. Onu zaten orada yaptıkları son basın toplantılarında da Kopenhag'da da söylemişlerdi bir referandum hazırlama peşinde oldukları. Yani beş soru soracağız dünya insanlarına. Bu mahvolmakta olan dünyayı durdurmak istiyor musunuz gibi <gülüyor> sorular vardı aralarında. 20-22 Nisan tarihlerinde Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in yaptığı açıklamaya göre Koçabamba kentinde yapmayı planlıyormuş toplantıyı. Yerli halklar, toplumsal hareketler, bilim insanları, çevreciler ve Halkı için çalışmak isteyen hükümetlerin katılabileceğini, biraz en formal bir yapıda var ama böylesi zaten. Güzel olan. Güzel olan. Formelinden de gördük ki en formal olmasın diye de düşünülebilir. Sınavileşmiş ülkelere iklim borcu olduğunu kabul ettirmek için fakir ülkelere baskı yapılacağını, ayrıca çevre suçlarıyla ilgili uluslararası mahkeme kurulması için çalışmalar yapacağını da vurgulamış. Bunu da konuşmuştuk Kopenhag'dan. İklim Mahkemesi daha doğrusu çevre uluslararası çevre suçları mahkemesi kurulması önermişti. Daha Kopenhag'da da 193 ülkenin katıldığı bu komp Kopenhag Konferansı'nı izlemiştik. İlginç. Tarihi aklımızda tutalım. 20, 22 Nisan arasında 3. Koçabamba'da Koçabamba'da su eylemlerinin yani tarihte görülmüş en önemli büyük Bekter şirketine karşı elde edilmiş büyük bir zaferin de gerçekleştiği yer. Orada halk özelleştirilince su içme sularını da satın almak zorunda kalınca birdenbire büyük bir şirketten isyan etmişti. Çok kanlı çatışmalar oldu. Bir sürü kayıp da verdiler orada. Koçabamba'yı öyle hatırlıyoruz yani. Tarihe Bildiğimiz o mücadeleye diğer... geçti. Evet, bir de e, Fındıklı'da da HES'le ilgili mücadele başladığı haberini de verelim bari bu arada. Yakup Okumuşoğlu'ndan gelen bir haber var. Avukat Fındıklı'nın dördüncü hidroelektrik santralleri mücadelesi başlıyor ve e, bayağı ciddi bir e, suların var olma suların özgür akma mücadelesi. ...bayağı üzerinde durulması gereken bir mücadele de böyle devam ediyor. Onu da söyleyelim. Ve günün en önemli haberlerinden biri herhalde Filistin'e yardım yolunun kapalı olduğunu söylemeliyiz. Beklenen bu değildi herhalde değil mi? Yani olan buydu aslında neden olmasın ki diye de bakmak gerekiyor. Yani Mısır gayet gayet bu işi yapamaz Geldiğimiz noktada bu gayet açık galiba yani geç, açıp refah sınırını İsrail'in koyduğu ambargoyu kaldırmak Mısır'a düşmez gibi bir boyutu da var. Bu arada Birleşmiş Milletler de e, Goldstone raporu hazırlamıştı hani evet. e, raporda da şunu söylüyordu Şubat savaş ayına suçlu. kadar savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar evet. vardı. Çok net madde madde belirlemişti Birleşmiş Milletler Şubat ayına kadar kendi iç soruşturmanızı yapacaksanız yapın yoksa bu iş artık uluslararası toplumundur. Demişti Şubat'a da ne kaldı işte 20 gün falan Evet 25 gün Ak koyun kara koyun çıkacak orada hakikaten uluslararası toplum diye bir şey var mı? Çünkü e, defaatle olmadığını gördük e, Hakikaten bir hukuk dayatabiliyor mu? Ülkelere zalimlik yaptıkları zaman e, Hep birlikte göreceğiz Bu sefer başka türlü olmaz dileğiyle tabi Evet bu uluslararası hukuk derken tabi mesela İsrail askeri yetkilileri İngiltere'yi ye ziyaret ettiğini iptal etmek zorunda kalmışlar. Bu da Wars of America haberi. Ya böyle giderse zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan epey büyük bir kadrolar olacağı için e, İsrail'i terk etmekle ilgili ciddi sıkıntı yaşıyor hale gelecekler. Evet şimdiden de geldi. Yani Mesela İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon savaş suçu işledikleri iddiasıyla... İsrail'li yetkililere karşı dava açılmasına izin veren İngiliz yasası iki ülke ilişkisine zarar veriyor demiş. Eski Dışişleri Bakanı Tipi Livni hakkında tutuklama evet. kararı çıkarmıştı savaş suçu işlediği için İngiltere'de bir mahkeme. yani Çünkü uluslararası işkencelerin önlenmesi ve bu gibi savaş suçları mahkemesini de kabul eden antlaşmada onayı var. Amerika işte bunları yapmamak için zaten Amerika Birleşik Devletleri bunları yapmamak için kabul etmiyor. Uluslararası Savaş Suçları mahkemesine taraf olmuyor. Ama Britanya Hı -hı. yapmış bir hata kabul etmiş. Bir karambol de oluvermiş böyle bir şeyler. Ama hükümet de bu durumu düzeltmek için yasaları gözden geçirdiğini belirtiyormuş. İlla kabul etmek istiyorlar. Ya bir Türkiye Güvenlik Konseyi üyesi işte dünyanın en büyük 17. ekonomisi G20 e üyesi falan filan. Ama mesela Uluslararası Ceza Mahkemesini kabul etmekle ilgili bir derdi yok, değil mi? Yani Güvenlik Konseyi üyesi olup Güvenlik Konseyi'nin en büyük ve en önemli enstrümanı durumundaki mahkemenin çalışmasını engelleyen bir ülke mesela. Ya bu evet, uluslararası şey biraz. bir şey geliyor kokulu. Yani <gülüyor> gene de bu elimizdeki bu, bu yani belmemekle ilgili konuşmak ayrı bir şey. <gülüyor> Umarız, görürüz. Fakat bu, bu şey ilginç yani. Uluslararası Yardım Konvoyu bir aylık, bir ayı aştı aslında bu. Sen takip ediyordun. Tabii, yani Londra'dan başlayalı evet. bir ayı aştı. Evet, aralarında insan hakları, İHH'nın açılımı nedir? Ee, İnsani Yardım Vakfı. evet. Onun da bulunduğu 17 ülkeden 150 araçlık bir konvoy Mısır'dan Gazze'ye bir türlü giriş yapamıyor. Gazze'ye ulaştı. Gazze sınırına ulaştı daha doğrusu. Ama Mısırlı yetkililer buraya kadar yoksa Filistin'i bölmek istemiyoruz. Yoksa, yoksa bütün kapılarımız sonuna kadar açık. Dertleri diyoruz. de hep bu. Yani e, bölmek dedikleri şu oluyor. Çok kısa bir cümlede söyleyelim. Çünkü anlamak kavramak çok kolay değil. Neden bahsettiklerini bilmiyorsanız şimdi Gazze'de Hamas yönetimi var ya buna bir de fiili yönetim falan deniyor. Pişkince de facto yönetim deniyor. Halbuki seçimle geldiler ama de facto oldu durum. Ya Ortadoğu bölgesinde belki de seçimle gelen tek Müslüman ülke. İsrail dışındaki <gülüyor> tek ülke zaten. Seçimlerin kısmet yani beğenilmedi sonuçlar falan ve şu söylenmişti. Filistin yönetiminin güçlenmesi için ki bu Filistin yönetimi dediğimiz şey işte ...aslında büyük oranda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün elindeki yapı. Filistin yönetiminin güçlenmesi için Hamas'ı tanımamak ve Hamas'ın yönetimini tanımamak gerekiyor. Bu yüzden Hamas, Gazze'yi bırakana kadar Gazze ile tüm diplomatik ilişkileri keselim diye harika, daha yani bir karar verildi. Niye? Çünkü Hamas terörist. Tabi Hamas terörist. Yalnız bunun sonucunda ne oldu derseniz mesela bir yıldır tamamen yıkık... ...hiçbir diplomatik ilişki olmadığı için e, uygar ülkeler tarafından olan şu oldu... Kimsenin Gazze'den haberi yok çünkü Gazze'den dışarı çıkabilmek mümkün değil İçeri girip kimse de onlarla konuşmadığı için Gazze'de ne oluyor olduğunu bilmiyor muyuz biliyoruz Ama e, bilmeyi yayabilmekle ilgili çok ciddi sıkıntı yaşanıyor yani İnsanlar açlıktan bildiğiniz ölürken haberimiz yok Özeti bu Bu arada yardım konvoyuna ne olmuş e, kendileri de anlatabiliyorlar Sonuç olarak e, fazla ısrarın e, kemik hastalıklarına yol açtığını keşfetmişler Evet, polis bayağı coplarla müdahale etmiş ve birçok insan değil yaralanmış yani bu yani. Allah Allah yani nidaları ile yani. bir saldırı evet. durumu İHA'dan e, vakıf yöneticisi Hüseyin Oruç bu konuda konuşmuş NTV'ye bize sesi de var e, anlatıyor zaten şu anda Mısır'a biz ulaştık söyledikleri yollardan Mısır'a ulaştık araçlarımız getirdiğimiz araçlar ve yardım malzemeleri 3 gündür Mısır'ın Erletmiş Limanı'nda. Evet. Biz de bugün uçaklarla buraya geldik. Ee, Suriye'den buraya ulaştık. Ve e, konuştuğumuz, anlaştığımız şekliyle Gazze'ye gideceğimizi umuyorduk. Mısır e, bizim geçmemize müsaade etmedi. Daha 15-20 dakika önce e, sularla, tazikli sularla, göz yasa bombalarla ve taşlarla e, kovmaya müdahale ettiler. Kovmaya saldırdılar. Buradaki tamamen Gazze'deki insanlara İnsani yardım için yola çıkmış. Gönüllülerin üzerine taşlar yağdırdılar. Çoğunun e, durumu çok ağır değil belki ama ciddi yaralananlar oldu. Burada 5 milletvekili var Türkiye'den. E, milletvekilleri içerideyken bu saldırıyı yaptılar. Görüşmeler devam ederken bu saldırıyı yaptılar. E, sadece konvoya değil Türkiye'ye de Türkiye'nin milletvekillerine de çok ciddi bir saldırı oldu. Onlar da hırpalandılar burada. Sivil polisler vardı. Onlar başlattılar ama polis de aynı şekilde müdahaleye devam etti. Şeynurç İHH'dan yani İnsani Yardım Vakfı Gazze'ye temel ihtiyaç maddelerini hiçbir şekilde sokulmayınca aralarında işte insan hakları İnsani Yardım Vakfı'nın da bulundu. 150 araçlık 17 ülkeden gelen bir konvoy var fakat işte oradan Hüseyin Oruç'un da sakin bir sesle bize naklettiği gibi kapı duvar vaziyetleri var olmaz diyorlar ve bunu da insani bir gerekçeye dayandırıyor yani Orwell'i bir kez daha i̇şte, yadetmemek mümkün değil. Sayın evet. Obama'nın da tekrar hatırlattığı gibi ee, ya bir de o kadar ilginç ki Polisler saldırıyor bildiğiniz işte taşlı, sopalı, gazlı falan müdahale dediğimiz Türkiye'de olunca müdahale ediyoruz. Yurt dışında olduğunda saldırı medyanın da genel tavrı budur. Bu müdahale sırasında kimi fanatikler diye geçiyor mesela İHA'nın kendi haberinde. Konvoyu taş yağmuruna tutmaya başlamışlar. Bunlar da vatanperver Mısırlılar oluyorlar. Polisleriyle birlikte devletlerini ve vatanlarını korumak üzere taş sallıyorlar. Yardım de, konvoyuna 40 de, kişi yaralı ikisi ağır yaralı olmak üzere. Bir de şöyle bir laf var mesela Mısır polisinin tepkisi sert oldu diyor NTV abi. Neye tepki ve neden sert? Gidin diyor adamlar kaç haftadır yani tepkinin ne olduğu çok belli. Gidin diyorlar gitmiyor bunlar da. Gayet özeti bu galiba anladığım kadarıyla. Yani daha komplike anlatmak mümkün olabilir ama galiba e, olay şey bu. Ee, bu arada olayların çıkışını Mısır polisi gruptan kendilerine taş atıldığı için olduğunu söylüyor Bir de böyle bir boyutu var yine bilmiyorum memleketimden insan manzaraları Ne de olsa hepimiz bir Osmanlı içinden çıktık diye mi böyle oluyor bilmiyorum ama e, Bu sebeple polisler müdahale etmek zorunda kalmışlar konvoya e, Konvoydan işte e, İHA'nın başkanı Bülent Yıldırımsa diyor ki ya aramıza Mısır sivil polisleri vardı onlar taş atmaya başladılar polislere diyor böyle de açık iddialar da var ortada olur mu hiç koskoca Yok. devlet yapar mı böyle bir şey Her gene kos diye, diye bir şey varmış orada <gülüyor> provokasyon çok acayip ama evet yani sabah da benzeri bir haber veriyor ya yani Ömer Faruk Ünsal'la da telefon bağlantısı kurmuş sabah gazetesi de. Diyor ki Ünsal da bizi taş yağmuruna tuttular. İnanılmaz arbede oldu. Şu anda korkunç bir taş yağmuru var diye anlatıyor yani. Araçlarımız mahvoldu. Konvo çok büyük zarar gördü. Burada iş çığırından çıktı demiş. Fakat iyi haberi söyleyeyim. İyi haberde var. Var. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Mısır Dışişleri Bakanı ile yürüttüğü telefon diplomasisiyle Olayların hı hı. yatışmasını sağlamış. Bugün izin verilmesi bekleniyor diye bitiyor. Ben bu hakikaten iyi eğer böyleyse. Yani bir göz daha o zaman olarak kabul edeceğiz. Yani, yani evet. bir seferlik... Bakın bu sefer ee, direkten döndü mevzu oku. Bunları da bir daha da buralarda gezmeyin. Görmeyelim sizi filan da olabilir. Ama ben o kadar da imsarlığımı koruyamayabiliyorum. Çünkü e, Mısır... İsrail ile birlikte Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin iki temel şeyinden biri. ayağından biri. Kalesi durumunda en büyük askeri ve mali yardımı dağılan iki ülkeden biri Amerikan dış yardımlarına mazhar oluyor. Dolayısıyla belli de olmaz bu iş. Bu saç ayağından ürkülür Amerika. İsrail ve Mısır saç ayağından ürkülebilir. Konvoya bugün izin veriliyor, verilmesi bekleniyor ibaresini biraz ihtiyat payıyla karşıladığımı belirtmeliyim yani. Evet çünkü ilk dışişleri bu işte devreye girdiği zaman hani Mısır'la sorun çıktığında öyle bir verildi ki aynı gazetelerde. Abi geldi bizim abi bundan sonra bu kavga bitiyor gibi. Halbuki mevzu Türk dış recalarıyla bitecek gibi bir şey değil. 60 senedir devam eden koca bir olayın ortasındayız hala. Yani, e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa da gelse halledemez mi bunu? <gülüyor> ne tarafa doğru? Kütahya'ya doğru mu? Kütahya'dan doğru mu? Burada önemli olan o Kavalalı'ya geldiğimizde. Mısır kralı Faruk'la bey. <gülüyor> Pardon kral o değildi şimdi. Yanlış oluyor. <gülüyor> ya Kral var da adı Faruk değil. Mısır'da. Mübarek değil gibi. mi? Kral değil ama ya demokratik bir ülke Mısır. Sadece 30 küsur yıldan beri ya aynı adamı sevemezler mi 30 yıl yani tek eşli evliye tamam diyorsun buna mı hayır diyorsun hakikaten ya yanıldım gene yani en az 10 kişinin dikiş atılmış ya inanılmaz bir şey ya hakikaten Heh işte bakalım ne olacak bu meseleyi bu şekilde hallettik bu arada Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya gıda programı Somalinin Somali'ye gıda yardımının durduğunu da açıklamış. Günün haberlerinden. süre bakmasınlar. Para yok. Yapacak bir şey yok. Yok ondan değil. E, ondandı. Geçen hafta bu haberi verdik. Somali'ye gönderemiyorlardı. Çünkü 100 milyon dolar mı öyle bir eksik vardı. E, maalesef de öleceklerdi falandı. Öyle sebepler de var tabii. Ha, var. Para bitiyor. Ama bu, bu son sebep bu değil. Değil mi? E, terör. Nasıl yani? El-Şebap grubu, İslamcı grup güney bölgelerinde faaliyetlerini artırmış, güvenlik gerekçesiyle durdurmuş o da. Yardıma Somali'de. Yani Somali bildiğim kadarıyla pek dingin değildi. Çok uzun bir süredir. Hani geçen haftada yapamayacağız artık. Para bitti açıklamasının üstüne bu açıklama gelince evet, er biraz naylon fatura gibi oluyor. Yani, yani El er Şabap güneyin %95'ini kontrol altında tutuyormuş çünkü. Geçtiğimiz haftadan beri mi yoksa Epeydir herhalde. iyi bir soru. Yani koşulları da şöyleymiş Erşebap'ın kadın yardım görevlisi kullanamazsınız. Güvenlik garantisi olarak da altı ayda bir 20 bin dolar yatıracaksınız demiş. A ha, mevzuyu haraca bağlamışlar yani. 20 bin dolar altı ayla altı aylık. <gülüyor> yüksek bir araç sayılmaz yok herhalde. sayılmaz orada belki bir ederi vardır bir fikrim yok ama e, ya, uluslararası toplum açısından hiç lafını etmeye değmez canım ne olacak ama burada belki şey giriyordur devreye yine teröristlerle pazarlık yapmıyoruz evet herhalde e, işte o yüzden Hamas'la da konuşamıyoruz falan böyle pişkin bir durumumuz var bu adamlar da gökten böyle iniyorlar nereden çıkıyorlarsa garip haller bunlar Evet çok garip haller bu arada da Amerika yemendeki büyük yeniden açmaya karar vermiş İngiltere ve Fransa'da öyle daha doğrusu üç elçilikte şu an çalışıyor halde ancak dışarıya hizmet vermiyorlar niye açıyorlar niye kapat niye kapatmışlardı niye açıyorlar öyle Biz bir soru. biliyoruz da mı oynuyoruz abi boş ver işte ya <gülüyor> gel pis burada böyle bir durum herhalde ee, aslında herhalde şu manada bir yandan savaş kabineleri toplanıp konuşuyor, işte dan güvenlik danışma kurulları bilmem ne yapıyor falan filan. Ee, yani resmi bütünlemek ve tamamlamak adına atılan bir adım da herhalde o da. Peki bunu bunu çözdün diye. Öbür soruyu nasıl çözeceksin? Şimdi. Ha bu arada son dakika Fransa ve İngiltere büyükelçilikleri Kamuya da açılmışlar. Bu Okan koşacak mı? Niye haber veriyorsun? <gülüyor> <Hemen>. <gülüyor> vize işleri olan varsa hemen şimdi halledebiliyorlar. Hepsi Müslüman Küba hariç 14 ülkeden gelen yolcuları diğerlerinden ayırıp tüm vücut taraması da dahil çok sıkı aramadan geçirmeye başlamış hı hı. Amerika. En doğrusu. Yalnız burada biraz artık iyice aşağılık diyebileceğimiz bir Algı oturmaya başlıyor mu? Hani Müslüman ülkelerden gelenler. Yok. Küba'da var. Artık Küba. <gülüyor> artı. ya, Küba ama zaten hani kadim e, ne varsa tokat diyecek olan ülke terör değil mi? Terör sponsoru E Doğru. Terör sponsoru. Doğru doğru. E, Yalnız en büyük terörü teröristi Amerika yargılayıp yargılamak şöyle dursun serbest bıraktı. Küba'da. George W. Bush. Şey, Küba'da, Küba Yollarına ait bir ha, uçağı evet, havaya hatırladım. uçurup 90 kişinin filan evet. ölümüne sebep olan adam dolaşıyor yani En büyük terörist deyince yani e, hatırladığım hakikaten şu kısa hayatımdaki en büyük terörize olay olan Bush yönetimi ve savaş politikası geldi aklıma. Ne bileyim işte. Şimdi anladığını unuttum. O da serbest. O evet, da bu da. Yargılamıyor evet. Şimdi böyle bir yolcu 20 dakikalığına yasak bölgeye girince güvenlik taramaları yeniden yapılmış Nuort'ta. Küba, İran, Sudan, Suriye, Nijerya, Yemen, Pakistan, Afganistan, Cezayir, Irak, Lübnan, Libya, Suudi Arabistan ve Somali'den gelenler artık bir donlarını çıkartacaklar öncelikle. Allah'tan bak bize yok, Türkiye'ye yok. Olsaydı zaten sen bu haberi kaç gazetede manşette görüp bize ha diye, bizki ee, falan diye devam edecek olan modernitenin parlayan yıldızı Türkiye. Evet, Abla bu, haberleri okurduk. Bu yerinde olmuş doğrusu. Bence de bu ülkelerin Bence hepsinde... Bence de yoksa önümüzdeki üç gün bu muhabbeti çekmek <gülüyor> zorunda kalacak olan bizdik şu gazetelerden. Çok memnunum bu <gülüyor> kararla ilgili. Ayrıca da doğru bir şey. Şimdi Somali'den de adam tarama yapmadan olur mu yani? Pakistan'da, Suudi Arabistan'dan da varmış yalnız. Dikkatini çekiyor. Nasıl yani? Suudi Arabistan'dan da taramalara tabi tutulacakmış. Bütün o. Peki Suudi Arabistan'daki o ehliyet bile almasına izin verilmeyen, tamamen kapalı gezdirilen kadınlar, taramadan geçerken Amerika'ya giderken çıplak görününce cihazlardan olacak durum. ...bununla ilgili fetva gerekiyor... ...bırakalım... ...bunu da Suudi hükümeti çözsün... Muhterem, ...ki çözerler... ...muhterem zevçlerin ne gibi bir tepkide bulunacaklar... ...acaba oradan geçerken... ...kadın görevliler konulabilir... ...bak... Yani ...sonuç olarak önce bir saçmalayıp... ...ondan sonra saçmalığı düzeltmek üzere... ...çevresinde bir saçmalık ağı örmek bildiğimiz iş... ...ya bu arada garip garip konuşan birisi de var... Ya mesela işte Enformasyon Bakanı Nijerya'nın e, Dora Akunyili diyor ki ya bir kişinin davranışı yüzünden 150 milyonluk bir halka ayrımcılık yapmak adil değil Nijeryalıların terörist eğilimleri yok diyor. E ki büyük ihtimalle haklı olabilir 150 milyon kişinin yaşadığı Nijerya'da kaç kişi acaba el kaide ile bağlantılı ya da e, dur Amerika'ya gideyim de bomba patlatayım diyecek paraya ve motivasyona sahip diye bakmak ama, ama tabii bu ama bizim adaş öyle değil tabii Ömer, Faruk, Abdülmuttalip o ne diyor? O patlatmaya çalışmıştı işte. Lan ee, çalışmıştı evet de hani işte bir kişiden bahsediyoruz. Nijeryalı olmasıyla alakası var mı konunun? Evet, şimdi bu tarama uz uzatıyormuş işi yalnız. Yeniden taramaya filan sokunca 3000 bin kişilik kuyruklar oluşuyor. Zorlanıyor bazı yerler. Bu Arapların sorunu. Kimseyi ilgilendirmez. Zaten ayrımcılığa karşı Amerikan Arap Komitesi Başkanı da konuşmuş. Navar Şor'a ama ipliyen olmamış açıkçası. Bu aşırı ve çok tehlikeli diyor. İnsanlar geldikleri ülke sebebiyle terörle bağlantılı damgası yiyorlar demiş. Ya ha, evet. Bence hiç önemi yok bunun. Türkiye'ye olmasın geri kalanı bizi asla ilgilendirmiyor. Daha fikir dediğim mi? Başkın, kesinlikle volkan'a bakıyor mu da başını sallıyor. Tamam. Tabii canım. Yerinde bir karar bu. Ya içinde Türk geçmeyen haberlerin e, zaten haber olabilme ihtimalleri gazetelerimizde neredeyse sıfır. O yüzden bundan da çok haberimiz olmaz. Biz de verdik unuturuz yerine kadar. Evet. Uygundur. Açık gazet. Açık radyo. Açık radyo. Müzik Reklamlar. Konuşacak bir şey yoktu. Konuşmadık biz de. Başımı çevirmedim. Ondan yana bakmadım. Gidişini görmeyi kaldırmadı yüreğim. Elif Şafak'tan Kağıt Elba. Tüm kitap evlerimde. Reklamlar. <Gülüyor> Evvel zamanda... Klasik dönem öncesi klasik müzik. Barok, Rönesans, Gotik, Orta Çağ ve daha öncesinden 2000 yılı aşkın bir dönemin müzikleri. Hazırlayan ve sunan Ahmet Çakalosun. Her Pazartesi saat 19'da Açık Radyoda. Katkılarından dolayı Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo, Açık Gazete. Açık In the night In the midst Of the memory You wanna on back to me Breathe in my name With a sigh y -y -y -ee, mm -hmm. In the still Of the night Once again I Hold you tight Though you're gone your love Lives on when the Sweet lover will always meet Here in my deep purple dream. When the deep purple falls, deep purple falls Over sleepy garden, sleepy garden walls And the stars begin to, stars twinkle, begin to twinkle, twinkle In the night In the mist of a memory Wander back to me, breathe in my name, with a sigh, in the still of the night, once again I hold you tight, though you're gone, your love lives on. Deep Purple ama Deep Purple grubu değil bu şarkının adı Deep Purple'dı mor mos mor rüyalar P toz pembe gibi Nino Tempo ve April Stevens ikilisinden dinlediğimiz hoş bir parça Taa 1963'ten geliyor ama bence tazeliğini ve zarafetini koruyor günümüze de getirmiş Nino Tempo asıl adı Antonino Lo Tempio İtalyan kökenli bir Amerikalı New York'ta Niagara Niagara Falls'da doğmuş. 1935'te bugün. Yani müzisyen, aktör, şarkıcı aynı zamanda da besteleri de var. Ona da bir günaydın demiş olduk. April Stevens'la birlikte söylediği bu şarkıyla açık radyo 949.açıkradyo.com'dan yayın yapıyoruz. Evet, açık hastaya devam edelim. Türkiye'nin Genelkurmay'ın da geçenlerde söylediği gibi ne hale geldiğini gösteren ilginç de bir durum var ortada hakikaten. Yani bunu okuyacağımı böyle bir haberi okuyacağımı daha önce söyleselerdi iki sene önce mesela katiyen inanmazdım ama. Yani Haberin çıkmayacağını düşünürdün herhalde çünkü buna benzer şeyler oluyordu. Ama böyle bir şeyi de... Olmuyor muydu? Ol, ol, Belki doğru, de olmuyordu onu, çünkü e, gidip de kozmik odaları arayan hakimler, savcılar yani, yoktur. Yoktu. Bu arada e, genelkurmayın bu ne hale geldik sözü belli ki yer etmiş hepimizin bilinçaltında fena halde. Çünkü mesela dün işte Gül de öğle yemeği verdi ya işte e, kuvvetler Durumlu. toplandılar, kurumlar dans ettiler falan. E, bütün gazetelerde bugün ne hale geldik diye bu veriliyor. Çünkü e, köşkün çevresinde cemir araçları yani işte dinlenmeyi önleyecek olan araçlar... Bütün toplantı boyu tur tur dö dönmüşler ne hale geldik diye. Evet ama ne hale geldiği herhalde daha çok hak eden bir olay varsa. Bu yani daha hayır, hak ediyor kim Hakim ve evet. soruşturma savcısına işlerini yaptıkları dolayısıyla üçüncü tehdit gelmesi olayı. Ve sekizinci günde sekiz kurşun diyor. Sekizinci gün sekiz kurşun. Kozmik Oda denilen yerde Genelkurmay'da yapılan aramanın 8. gününde Hakim Kayan ve Savcı Bilgili adına adliyeye kargo ile gönderilmiş iki zarf 8'er Kalaşnikov mermisi çıkmış. Ne diyorsun bu işe? 8 rakamının uğursuzluğuna mı şaşırdın? Ben daha çok hani bu e Kurguyu kuran arkadaşın aklına şaşırdım. Yani Star Gazetesi'nden bahsetmiyorum işte. Sekiz gün, sekiz kurşun. Falan. Bütün bu hesapları yapacağıma benim böyle bir derdim varsa bir kurşun koyup yollardım gibi geldi. Sonra da sığlığımdan utandım zaten. Belki evet. de deneyim gerekiyor işte. Yıllarca bu işleri yaptıkça daha komplike senaryolar kurmak mümkün olabiliyor demek ki. Evet çok e, hakikaten tuhaf bir nokta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hakim ve savcıya gelen postalarda. İnceleme yapan polis özel bir kargo şirketinden kayan ve bilgiliye gelen zarflarda 8'er Kalaşnikov mermisi bulmuş. Gönderici olarak verilen isimler ise sahte çıkmış. Bu seni şaşırttı mı? Yani pek şaşırttığını söylemek mümkün değil. Bu arada Esmer bir kadınmış postaya veren falan gibi de iddialar var yine Kimi gazetelerde. Ortaya yaşlı bir kadının verdiğini tespit etti Polis kadının peşine düştü diyor Evet güvenlik kameralarını incelemeye Almışlar ama e, Yani savcı Bilgilinin telefonuna da 1978'de kontr gerillayı Araştırırken öldürülen savcı Doğan Özü hatırlatan mesajlar Ardından da hakim Kayana cinayet haberleri Küpürlerinin bulunduğu son uyarı Başlıklı bir mektup gönderilmişti Toplu Yani böyle bir ...Türkiye'de ilk defa yapılıyor tabi... ...şey... ...bu tarz bir... E, ...soruşturma... ...yani o çok gizli... ...çok derin... ...çok kozmik olduğu belirtilen... ...devlet sırları olduğu belirtilen odalarda yapılan araştırma... ...bunun da bir darbeyle... ...bağlantısı var mı yok mu tartışılıyor... ...yani gazetelerin... E, Tamamında var bu tabii star gazetesi işte sekizinci gün sekiz kurşun diye vermiş ee, mermili tahrik diye vermiş haber Türk tahrik mi bu yoksa tehdit mi? Konuda benim bir tereddüm var. Ee, tehdit canım. Yani. Buna tahrik denemez herhalde değil mi yani? Yani o zaman e, şöyle bir şey geliyor işte. E... Avi Haligua silahını çekti ve bununla e, Ömer Madre'yi tahrik ederek öldürdü gibi bir şey denilebilir değil mi? Yani mantık hatası olmaz. Evet burada bir dil, sürücü lisan olduğunuzu kabul edelim ve geçelim haber Türk'ün tahrik. Öyledir efendim. Buna tahrik denmemesi gerekir diye düşünüyorum. Ee, biraz bu... şeye benziyor işte Edirne'de işte DHKPC'liler eylem yapacaklarmış ya giremediler Edirne'ye. İşte il sınırında polis tuttu ardından da gazetelerde okuduk Edirne DHKPC tahriki diye e, giremediler ki kısmı kalmıştı ortada. Evet, ona benziyor tabii. biraz. Evet ona benziyor. Onun da ötesine geçiyor tabii çok tuhaf yani şeyi bilemiyorum. Buna tahrik hiçbir şekilde denememesi lazım. Tehditlerin ardı arkası kesilmiyor demiş bugün gazeteste kozmik hakime 8 kurşun. Bilgisiyle vermiş soruşturmayı yürüten savcıyla Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili ve aramayı yapan hakim Kadir Kayan'a ölüm mesajları gönderiliyor. İtalya'da Gladio'yu ortaya çıkaran eski sorgu hakimi Felice Cazon gizli servise girme izni alınca belgelerin tahrip edilmeye çalışıldığını da söylemiş. Yapılan işgal diyorlardı ancak birçok belge bulduk. Yani Gladio'da aynı şeyleri yaşadım diyor. Gladio ile Ergen benzediğini belirtmiş. Bu da bugün gazetesinin bir haberi. Kozmik oda incelemesi olayında karanlık mesaj diye vermiş Cumhuriyet gazetesi. Yargıca mermili zarf diye ee, oldukça... Şey, ve zaman gazetesinde de ekstra bir bilgi var kozmik odaya zanlı albay ve binbaşı olmadan generaller bile giremiyor diye bir Zekai Özçınır'ın haberi var bu da ilginç Nasıl yani, yani? genelkurmayın arama durdurulsun talebini reddeden mahkemenin kararına bakmışlar ve kozmik odaya ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı diyor devlet sırrı niteliğindeki belgelerin 11 ve 16 numaralı kozmik büroda saklandığı belirtiliyormuş bu kararda ve söz konusu odalara gözaltına alınan Albay Erkan Y.B. ve binbaşı İbrahim G. olmaksızın generallerin dahi giremediğine dikkat çekiliyormuş. Aramanın delillerin karartılması şüphesiyle yapıldığı aktarılıyor. Ne diyorsun bu işe? Allah ne denilebilir ki? Ee, yani ordu yerarşisi uymuyor. Benim bir tek gelen bu. Hakikaten, ee, yani olması gereken general dedim, olması diyebiliyorum ben. Peki kozmik yerarşiye uygun mu yıldızlar? İşte o kosmologik durumu yıldızla, çözmek çok kolay değil. <gülüyor> takım yıldızlar arasında bir yerarşi var mı? Ben bildiğim yıldızlar yan yana geldiği zaman askeriye de. Hani ne kadar yıldız o kadar giriş böyle bir şey değil miydi o? Ben Eminim ki değildir. yıldızlardan bahsediyorum Onlar da bizim kadar yalnız abi Yani yapacak <gülüyor> bir şey yok Evet durum bu e, merkezde Bir de Hürriyet gazetesinde de hazır gazeteye girmişken Manşette ilginç bir haber vardı aslında Hem e, verilmesi gereken önemli bir ayrımcılık haberi Hem de e, düzeltilmesi gereken bazı mantık hataları Orada da mevcuttu Evet o da şeyle alakalıydı Sırma Oran'ın e, adaylığı ile ilgiliydi e, Fransa'da. Şimdi benim okuyamayacağım Villers Ben herhalde. Villurban. Villurban e, belediye başkanı diye başlıyor. E, i̇şte yerel seçimlerde Yeşiller Partisi'nden aday olan Sırma Oran'a ikna odasında diyor. Ermeni soykırımını kabul edip etmediğini sordu. Oran adaylıktan çekildiğini açıkladı diye devam ediyor. Şimdi belediye başkanının burada partisi falan önemli değil böyle bir bürokratik işlem yapmış öyle mi? Yani haber doğruysa öyle Arzu Çakır Mori'nin haberi bu. Ee, habere göre şimdi bir ikna odası var İstanbul Üniversitesi'nde türbanlı kadınların kafasını açmak üzere yapılan ikna odaları gibi bir ikna odası var. Soykırım kabulü odası. Şimdi elimizdeki odaların sayısı giderek artıyor dikkatini çekerim yani kozmik oda var. İkna odamız zaten vardı. Yankı, şimdi Fransa'da da var. Bir de Yankı odası vardır. O ne yapıyor? E, orada işkence yapılır. Ha anladım. Ses daha yoğun çıksın. Evet. Diye. E, Valla bir ikna odası da şimdi Fransa'da kurulmuş dediğine göre Hürriyet'in manşetten Kendi haykırışların sana geri döner yani. Zaten amaç yankı psikolojik odası. olarak tamamen yok etmek olduğu için en nihayetinde işkence de işle evli diyebileceğimiz bir şey herhalde. E ardından da oran işte Yeşiller'den adaylığından çekiliyor ya ben soykırım var ya da yok demek zorunda mıyım diye e ve kendisine yapılanın diğer adaylara yapılmadığını ve bunun ayrımcılık olduğunu söylüyor Sırma Orhan ve başkan Brett aleyhine dava açıyor çünkü ya Türkiye'den gelmiş bir göçmen olmasa Sırma Orhan zaten böyle bir soruyla muhatap olmayacak bu durumda bu ayrımcılık diyor e Lyon Ceza Mahkemesi de karar duruşmasında Sırma Orhan'ın talebini Reddediyor ve e, kararı açıklayan yargıç demiş ki siyasal partiler listelerini serbestçe yapar ve politik olarak ceza mahkemelerinin konusu olamazlar yani parti kimi aday gösterip kimi göstermeyeceğine dair kimseye so sormaz, sormaz hesapta vermez diyor ve e, dedi ve sırma oranı 1500 euro cezaya çarptır diye devam ediyor e, hatırlayacaksınız Hrant de eğer böyle bir yasa çıkarsa ben gidip bu yasadan yargılanacağım soykırım yoktur diyeceğim. Türkiye'de soykırım vardır dediğim için yargıladılar beni. Orada da yoktur diye yargılasınlar. Evet, ta, böylece de dünya tarihine bunu yapan tek insan olarak geçecekti. Her iki taraftan da hem vardır diyen hem de yoktur diyen insan olarak ay vardır dediği için de yargılanan yoktur dediği için de yargılanan tek insan olacaktı. Bu ...olağanüstü eylemi gerçekleştirmesine... ...fırsat tanımadılar Rantling'in... ...çünkü onu öldürdüler. Ee, yani mahkeme kararını bir de şöyle şeylere dayandırmış... ...gerçekten hani hukuk eğilip bükülebildiği zaman... ...ne kadar çirkinleşebiliyor... ...tabii bu çirkinleşme 1500 euro para cezasına... ...tekabül ediyor memlekette mesela... ...30 yıl 40 yıl yatan çocuklar var... ...böyle çirkinlikler yüzünden... ...Türkiye memleket burada... Ee, Hakim şunu söylemiş 1500 euro ceza verirken. E, açılan bir soykırım anıtı vardı ya soykırım anıtının orada gösteri yapıldığını bu yasa çıkarken bu gösteri sırasında da sırma oranında soykırım yoktur pankartın açıldığı bu gösteride bulunduğunu söylemiş. Madem ki o pankartın açıldığı gösteridesinizdir e, bu durumda siz de suçlusunuzdur diye devam eden bu harika çıkarsamalar oyunu. Eee. Kendisi tam olarak şunu söylüyor bu arada sırma oran ne diyor bu işlere derseniz e, şunu söylüyor utanç verici bir karar diyor mahkeme beni ve anlattıklarımı kesinlikle dinlemedi Fransız olarak geldim ve Türk orijinli olduğum için bana bu sorular soruldu bu ayrımcılıktır politikada ayrımcılık bitmeli her Fransız vatandaşının eşit Fransız olduğunu bazılarının eksik ya da üstün olmadığını dünyaya göstermek istiyorum ama hakim sağır gibi beni hiç dinlemedi demiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. Beni dinleyen birini bulana kadar anlatmaya devam edeceğim diyor. Ee, ve durum bu. Yani şimdi aslında sıkıntı diyebileceğimiz ya da haber dışında hürriyetin heyecana gelip devam ettirdiği kendince haber kısmına gelirsek. O da şu. Ee, Sırma oranın soykırım yoktur dediğini söylüyor hürriyette. Aynen şunu söylemiş Oran Fransa'da soykırımı reddettiği için ceza gören ilk Türk oldu. Ee, soykırımı reddediyor olduğunu buradan ben çıkartan hürriyet oluyor. Aynı hakimin soykırımı reddediyor olduğunu çıkarıp 1500 euroyu ceza olarak kestiği gibi. Türkiye'de bunun cezası yok ee, ödülü var Fransa'da cezası var. Halbuki anladığım kadarıyla Oran'ın söylediği şey şu ben onu da bunu da söylemek zorunda değilim. Türkiye'den gelmiş bir Fransız vatandaşı olduğum için fazladan sorulara cevap vermek zorunda değilim ve bu kadar dediği şey bu. Neden peki böyle yapıyor sence hürriyet bunu? E, çünkü aynı şekilde nasıl hakim bir Türk'ün soykırım yoktur dediğini duymak ve karşısında işte o Türk'ü et kemik görmek istiyorsa hürriyette bir Türk'ün et kemik karşısında durup soykırım yoktur deyip bunun bedelini ödediğini ve kahraman olduğunu görmek istiyor diye düşündüm ben ama da, öyle değildir diye de dört buçuk verebilirim ama asıl beşlik tam şey cevap nedir? logodan görülebilir Türkiye Türklerindir Fransa'da Fransızlarındır Sırma oranı ne hakkı var orada çıksın gitsin Fransızlar gelip burada giriyor mu belediye seçimleri Cevap kısa ve özde olacak <gülüyor> Türkiye Türklerindir Yazdığı için logosunda böyle yorum yapıyor Hürriye diyebiliriz Yok ben birden şey takıldım da hani Mesela Alanya'da yaşayan binlerce Alman var Bilmem yaşayan binlerce İngiliz var Falan filan Bundan hiçbirinin yerel yönetimlere Genel yönetimlere falan katılabildiklerini Katılmayı düşündüklerini bile görmedik Hani hala tartışmayı yaparken Bir yandan da katılımcılık anlamında Bizim de nerede durduğumuz Biz Türkiye burada Bir daha gözden geçirmekte herhalde mahsur olmaz Mesela tekel işçileri var Adamlar açlıktan gidiyoruz Diye günlerdir Soğukta dışarıdalar Üstüne üstlük yedikleri dayaklar Yanlarına kar kaldı Bir tanesi felç oldu bu dayaktan ...falan filan e, eylem devam ediyor... ...Boğaziçi Köprüsü'ndeydiler dün de... ...zincirlediler kendilerini köprüye... ...gözaltına alındılar tabii... ...12 bin teker işçisinden bahsediyoruz... E, ...bütün bunlar olurken... ...bir e, çıkıp çalış, çalışma ve güvenlik... ...ve sosyal işler... ...VVVV ve, ve, ve, ve, ne, ne bakanıydı o... ...Faruk Ünsal'dan bahsediyorum... E, ...işte şey dedi... ...yani piyasada bu fiyatlara çalışacak... ...ne kadar çok insan olduğunu farkındalar mı bilmiyorum ama... ...bir baksınlar dedi... Yetmedi. Başbakan Erdoğan dün konuştu. O da dedi ki, e, kusura bakmayın dedi. Ben çok beğendim bu kusura bakmayı. Şimdi tekel işçi Neden kardeşim. diyor öyle? Diyor ki çünkü şimdi tekel işçi kardeşim ihbar kıdem tazminatını alıyor. Bu paraların değerlendir. Oradan sana bir şeyler gelecek. Bir de dörtte dört alacaksın. Böyle geçim koşullarında sosyal güvencen kaybın da olmayacak. O zaman yapmak istediğin ne? Ha şu. Biz bunların hiçbirini istemiyoruz. Ne istiyorsun? Aynı koşullarla kendi kendine konuşuyor bu arada ben bir şey eklemiyorum. Erdoğan ne istiyorsun falan diye cevaplıyor kendini. Aynı koşullarla biri bizi başka yerlerde çalıştırın kusura bakma. Biz her meslek erbabının olması gereken yerde çalıştırırız. Burada kimse hayat şartıyla devletin kapısını kendisi için buraya girdin kapı attın bundan sonra korkma böyle görmemeli diye konuştu diyor. E, mevzu şu özelleştirdiler fabrikaları fabrikalarda çalışan on binlerce devlete çalışan işçi birdenbire açıkta kaldı. Şimdi bu kadar kişi açıkta kalınca başa bela olacağını da bildiğinden hükümetler bunları böyle bir uykuya aldılar. Şimdi uyanma zamanı ve bir buçuk milyar iki milyar maaşlarla yattıkları uykulardan şimdi altı yüz, yedi yüz, milyona uyanıyorlar. Uyanıyor oldukları için de haliyle biraz eyvahlar olsun tadındalar. Başbakanımız anlayamamış niye eylem yaptıklarını. Bir de şey de başladı. Bunlar ideolojik yaklaşımlar. Bunların niyeti başka. Sözleri de başladı. Kökü dışarıda cereyanlar Yakında o bir, bir ay sonra falan başlayacak Şimdilik daha ne istiyor bunlar Politik bunlar falan gibi Yani ideolojik Ne kadar çılgınca olduğunu anlayamadığım Açıklamalar oluyor böyle ha, Bir de Batı Trakya'dan Dede var Evet Başbakan Erdoğan'ın ee, Batı Trakya'lı Türk gazeteci Dede ee, Der ki kendisi Batı Trakya'yı Ruhban okulunun karşılığı gibi göstermek Hata karşılıklı olumlu olur Karşılıklılık olumlu olur kendi vatandaşına uygulanamaz. Kendimi kullanılmış mal gibi görüyorum. Türkiye ile Yunanistan arasında top gibi oynanmaktan bıktık diyor. E baskın oranında yıl, yıllardır kitaplarında da köşelerin köşesinde de yazdığı şey, kendi vatandaşına başka bir yere karşılık olur mu? Kendi çocuğumla gece kondu yedetim. üzerine çıkıp keseceğim deme durumundan hiçbir fark olmayan <gülüyor> bir hal. E, Abdülhalim dede e, bunları söylüyor ama tabii şimdi çıkıp da bir bakanımız şey derse çok garip olmaz herhalde ya da milletvekillerimizden biri. Sen kimsin Abdülhalim dede söyle Rum musun? Dede ismi senin soyadın diye devam ederse bu bildiğimiz üslubu oturur. Cevabını da almış olur dede. Ee, benim aklıma böyle şeyler geliyor daha çok. Bu ara o kadar çok ırkçılıkla yüz yüzeyiz ki sürekli olarak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 90. yıl dönümü. ...kutlamalarına da... ...kulak vermemizde yarar var... ...aslında orada da... Ee, ...bir 90. yıl dönümü... ...açılışlarıyla ilgili benim şahsi... ...deneyimimi de aktarmak istiyorum... ...yani şahsi derken televizyondan tabii maalesef... ...yine çağırmadılar beni bu senede... ...91'e inşallah... Ee, ...çok güzel iki tane tartışma vardı... ...dün televizyonlarda bununla ilgili... ...bir, yerdeki mermerler... ...Mason işaretleri içeriyor mu... Ne? ...TBMM'de... Ne? ...aynı çarpıntı alsın. bana da oldu... Gerçi milletvekilleri anlayamadı önce bolsun. bir ne? Mason muymuş falan diye bastığı yerden önce ayak kaldırmaya çalıştılar falan. Bir kısmı ya bırakın bunları yaptı gitti. Bir kısmı bunu araştırıcıyız <gülüyor> dedi. Hmm, ee, bazı araştırmacı gazeteciler de tabii bulmuşlardır eminim. Dan Brown'dan mülhem değil mi bütün bunu? Tabii tabii. Üçgen içinde üç nokta varmış. Hani bunu, Tabii şeyi anlayamadım ben. Haberlerde şey o kadar fiyat. yoğun bir... Doğru orayı falan diye müzik vardı ki hani e, herhalde o kapıdan girerken o mermerlere bastığında bir hal oluyor böyle yavaştan başka bir ruh haline doğru ve geçiyorsun. Ve mason oluyorsun. Ya da masonik kararlar alabiliyorsun sadece. İkisi de olabilir. E, bir de 90. yıl sebebiyle bir sanat işi vardı. E, 9 bin tane kırmızı ve beyaz e, balon asılmıştı. Balon mu, top mu emin değilim. Şeyden, e, tavandan aşağı. Balon olur mu koskoca mecliste? dildir herhalde ama Ağzından yani malzeme işi şey yapamadım Özür diliyorum Vallahi gördüğümü anlatıyorum sadece. E 9000 tane bu şekilde. Balonya'da top asılmış. Top pardon, özür dilerim. E, bu da sanat işi olarak vardı. Kavramsal sanat olarak e, girmiş olan 9000 milletvekilini anlatıyormuş. E, bir kısım 9000'miş millet... sayısı bugüne kadar. Ya vallahi işi ben yapmadım. Sorumlusu ben değilim. <gülüyor> ben duyduğumu söylüyorum. Öyleymiş. 9000'miş. Çok güzel görünüyordu gerçekten meclis. Yani kutlamak için gelin gibi süslenmişti diye ben ana akımdan manşeti çakayım. 9 Dok, rakamının uğuru ve uğursuzluğu üzerine konuşuldu mu peki? Ya vallahi o kısmı belki de zaplarken kaçırmış olabilirim ama muhtemelen konuşulmuştur. Konular bunlardı. Bunlar 90. ya bir de o balonlar ya da toplarla ilgili yapılan sohbetleri duysaydım milletvekillerimiz tarafından aktaramayacağım. Gerçi aktarıldı İlk kurtarmışım ama. kendimi <gülüyor> dün Televizyonlardan uzak tutarak Sağlığımı korumuşum Bir de bazı e, iyi konuklar da çağrıldı Kaliteli e, Üst düzey diyebileceğimiz konuklar Araya tabi e, istenmeyen olaylar da karışmış Yine Evet orada yönetmen Çetin Sinan Çetin o kutlamalarda ne, konuk olarak mı bulunuyor, sunucu olarak nedir? Hiçbir fikrim yok ama herhalde milletvekili olarak bulunmuyor. Hayır onu biliyoruz tabii de ama önemli bir şey var orada. Ben konuk diyebiliyorum kendisini ama... Ve ilginç bir e, konuşma da yapmış bu arada ona bir kulak verelim. Üstelik orada ölen çocuklarımızın hepsinin üstünden Türkiye Cumhuriyeti Hüviyet Hüviyet vatandaşlık belgesi var. Yani biz kendi çocuklarımızı da bir yandan öldürüyoruz. Yani bir batılının gözünde Türkiye şu anda kendi memleketiyle dövüşen, kendi ulusuyla dövüşen kendi ülkesinin dağlarına bomba atan bir ülke gibi gözüküyor. Yani bu memleketin meclisinden daha üstün bir güç yok benim bildiğim. Memleketin bütün silahlı, silahsız memurları sizin emrinizde öyle değil mi? O zaman lütfen çözün Allah size kuvvet versin. Evet yönetmen Sinan Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 90. yıl dönümü kutlamalarında Gölge düşürmüş Yok canım Düşürmüş canım ne güzel eğleniyorduk şimdiki tekrardan böyle gelip de yani hoş Gay mu bunlar? Gayet önemli bazı tespitlerde bulunmuş katılırsın katılmazsın ayrı ama Yok katılmazsa katılıyorum ayrı konu ama Beklenilen sanırım Sinan Çetin'den bu değildi Yüce Meclisimiz efendim Öpüyorum yanaklardan falan diye devam eden Bir şey söylemesi bekleniyor diye tahmin ediyorum Çıksın da bunları söylesin diye Çağırmadılar herhalde Evet ama bunları söylemiş fena mı olmuş Dersen bilemiyoruz Mehmet Ali Şahin de ona cevap yetiştirmiş Hemen Türkiye Cumhuriyeti devletine Ülkenin bölünmez bütünlüğüne Kasteden Kim olursa olsun Cebinde hangi nüfus kağıdını taşıyor olursa olsun. Ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve devletin güvenlik güçlerini hedef alan herkesle bu ülkenin devleti ve güvenlik güçleri mücadele eder, mücadele etmek zorundadır. Evet bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin'den. Aynı zamanda e, Kürt açılımını ya da demokratik açılımı yapan hükümetinde de önemli üyelerinden Mehmet Ali Şahin'den bir yanıt. Ama şimdi artık o hükümetin bir parçası değil meclis başkanı olarak. E tabi ama herhalde siyaseten de dünyanın öbür tarafından bakıyor olamaz artık dünyaya değil mi? Ya baş aşağı durmaya başlamadıysa aynı şeyleri görüyor olmalı. Evet. Olmamalı mı? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Kurumlar arasındaki çatışma mı uzlaşmazlık mı Erkler zirvesi var ama onu... 9'dan sonra artık. buçuktan sonra yapalım. evet orada Bu arada BDP'de ilk TBMM grup toplantısını yaptı. Onlar da başbakanın kapısındaydılar. Plastik kelepçeler bıraktılar kapıya. Evet, bence meclis muhabbetine ve kurumlar arasındaki bu çatışma mı uzlaşmazlık mı yoksa bunları bağdaştırma çabası ekler zirvesi mi olacak bunun sonucu nedir konusunu buçuk 10 arasında tekrar ele almak üzere Tabii. şimdi bir... Harareli Metin Hepelinde ilginç bir Washington Amerika'da yayınlanan konuşması değerlendirmesi var bir üniversitesinden ona da yer verme fırsatımız olabilir dokuz buçuktan sonra Ayşe Bura ve Çağlar Kederle Sosyal Politika Forumu'nda... Günaydın Çağlar. Günaydın Ömer. Günaydın. Aa, günaydın abi. Kadın istihdamı meselesi ve ekonomik kriz üzerinde duralım diyorduk biraz değil mi? Evet evet bu biliyorsun kadın istihdamı Türkiye'de çok üzerinde durulan sürekli raporlar yazılan herkesin bir şeyler söylediği bir konu. Bunda nedeni var çünkü bir farklılık gösteriyor Türkiye'nin performansı bu konuda. Ee, yani kendisine benzeyen, benzemesi gereken ülkeleri düşündüğümüz zaman Latin Amerika'da olsun, Afrika'da, Asya'da e Türkiye'de kadın istihdamı çok düşük oran olarak. Yüzde 20'lerde kalıyor. E Oysa mesela Brezilya'da, Meksika'da, yani Kore'de e ve Müslüman olmayan Afrika ülkelerinde çok çok epi daha yüksek Dolayısıyla bu her zaman bir merak konusu ve de bildiğimiz nedenlerden yani kadının çalışmasının belki işte ideolojik olarak tercih etmemiz kültürel olarak tercih etmemiz Ayrıca de tabi yoksullukla ilişkisi vesaire açısından çok üzerinde durulan bir konu ama Bugün üzerinde konuşmamızın nedeni daha fazla krizle ilişkili. Şöyle, bu kriz döneminde erkekler işlerini kaybediyorlar, kadınlar kaybetmiyor. Bu ilginç bir şey çünkü yani mesela Amerika'daki rakamlar şöyle, kriz döneminde yani işte son iki yılda diyelim, işlerini kaybedenlerin yüzde 80'i erkek. Kadınlar, Amerika'da mı? Amerika'daki rakamlar bunlar ee, ve de erkekler işlerinde işlerini kaybediyorlar, kadınlar işlerinde kalıyor. Tabii bunun çeşitli nedenleri var. Bazıları iyi nedenler, bazıları kötü nedenler. Ee, kötü nedenler mesela kadınların şey işte daha esnek olması, daha ucuza çalışmaları belki. Ee, i̇yi nedenleri yani kadınlar açısından iyi nedenler, erkekler açısından iyi olmayabilir. E, ekonominin e, bünyesini çok hızlı değiştirmesi ve de bu yapısal değişiklik daha çok e, kadın e, işleri diyebileceğimiz işleri yaratıyor. Yani erkek işleri giderek tasfiye oluyor. Evet. Her neyse bu tamamen bir şey başlangıç olarak ee, bunu bu hafta e, ilgimizi çekmesinin nedeni şu e, ekonomist dergisinin e, kapağı e, kadın emeği ile ilişkili bu hafta. neden de şu e, Amerika ekonomisinde e, ilk defa kadın çalışan sayısı erkek çalışan sayısını geçmiş yani yüzde elli yüzde elli şu andaki durum. Tabii bu, bu ya, tarihinde ilk defa yani evet, evet. evet yani evet. tabi savaş sırasında hı, hı, olabilirdi ama yani şöyle bir olay var Amerika tarihine baktığım zaman o ilginç 1930'larda yani büyük buhran döneminde bir hareket gelişiyor deniyor ki erkeklerin bu işleri ellerinde tutması gerekir dolayısıyla kadınları işten atalım erkekleri alalım. Çünkü çok büyük işsizlik var. Erkeklerin işte olması daha iyi toplumsal olarak deniyor. Ondan sonra erkekler işe giriyor. Ondan sonra savaş başlayınca tabii erkekler savaşa gidiyor. Kadınlar bir sürü sanayi işine işte yani savaş sanayi ilgili işlere giriyorlar. Ondan sonra erkekler geri gelince savaştan yani 45 sonrasında tekrar kadınları eve gönderip Erkekleri işe almaya çalışıyorlar e, ve e, bugünkü durum durum onun e, bir anlamda e, artık nihai perdesi. Son perde evet. E, çünkü erkekler giderek e, oran olarak e, kaybediyorlar üstünlüklerini ve de, özellikle 1960'lardan sonra mesela 1960'larda evli kadınların e, çalışması e, hala daha az görülen bir şey. Ondan sonra şimdi baktığınız zaman işte son 30 yılda sanıyorum evli kadınların çalışma oranı ikimizine çıkmış durumda. Yani kadın istihdamı işte bu son perdesi dediğimiz şu anda erkek istihdamını geçti. Amerika'da dolayısıyla yeni bir dönemdeyiz ama bu yani şu anda konjonktüel olarak... Krizin bir neticesi çünkü krizde erkekler işlerini kaybediyorlar kadınlar ise kaybetmiyorlar. Bu sadece Amerika'dan söz etmiyoruz tabii. bütün gelişmiş ülkeler için söz konusu genelde yüzde yetmişlerde yüzde seksenlerde olan bir rakamdır istihdamın oranı şeye göre nüfusa göre ve de bu oran içinde. Bütün dünyada, yani global olarak şöyle bir şey var son 10 yılda, e, erkek istihdamı %1'den fazla düşmüş e, bu son 10 yılda. Kadın istihdamı da yüzde %1'den fazla büyümüş. Yani bütün dünya için geçerli bu, sadece gelişmiş ülkeler için değil. E, erkek istihdamında bir genel bir düşme var ve kadın istihdamında bir yükselme var. Evet peki Türkiye'deki bu ıı, durumu nasıl ıı, izah ediyoruz? Şimdi evet oraya gelelim. Ona, ona gelmeden önce şunu Hı. söyleyeyim. Bu, şimdi bu krizin ıı, bir ıı, yani çok şey yapıyor tabii kriz. Birçok şeyleri gündeme getiriyor, birçok şeyleri böyle daha ıı, daha daha ıı, yani ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkar şeylerin bence iki tanesi şu. Bir tanesi yani bunu hep söylüyoruz, ya artık insanların hepsini çalıştırmak pek kolay olmayacak. Çünkü işte üretkenlik çok artıyor. Eskisi gibi o kadar emek entansif işler yok. Dolayısıyla herkesin birden çalışması belki mümkün değil. İşte ortada bayağı da zaten bir işsizlik var, yüzde on civarında belki daha fazla. Bütün gelişmiş ülkelerde. Bu belki bundan böyle böyle kalacak e, diyorduk. E, bu krizle beraber ortaya çıkacak olan şeylerin bir tanesi bu belki. Yani e, kriz biraz daha süreklilik kazanacak istihdam açısından. Yani işte hep konuştuğumuz e, istihdam yaratmayan büyüme meselesi. E, büyüme olabilir. Belki düşük düzeyde, yüzde iki, yüzde üç yılda bir büyüme olabilir ekonomide ama pek istihdama yansımayabilir bu büyüme. Dolayısıyla eskiye nazaran daha yüksek işsizlik oranlarıyla yaşamaya alışmak diye bir şey. Yani kriz belki bunu getirecek birinci olarak. İkinci olarak da tahmin ediyorum, bu biraz önce konuştuğumuz olay. Yani hep söylenen ekonomi artık sanayiden çıkıyor. Hizmetlere tabii büyük bir yoğunluk var. Büyük bir ağırlık hizmetlerde. Ve de hizmetler genelde kadın işleridir. Dolayısıyla da e, hizmetlerin e, ekonomi içinde büyümesi, yani istihdam olarak şu anda biliyorsun %75'lerde %75 e, gelişmiş ülkelerde e, daha çok hizmetler daha çok kadın istihdam anlamına geliyor. Dolayısıyla bir e, Şöyle bir şey de denilebilir. Yani daha yüksek işsizliğe alışacağız ve de bu daha yüksek işsizlik erkek işsizliği olacak. Yani kadınların iş bulma ihtimali daha yüksek olacak vesaire. Yani böyle bir sonuç çıkabilir bu krizden. Tabii bunun çeşitli nedenleri var. Bir tanesi bu sektörel neden. Yani kadınların hizmet sektöründe daha çok iş bulmaları anlamda bunların kadın işi olarak tanımlanmasıyla ilişkili işte ne bileyim, eğitim, sağlık bakıcılık vesaire gibi tabi diğer hizmetlerde de söz konusu onlara geleceğim ee, yani kadın işi olarak görülen bu hizmetlerde büyüme olduğu için sektörel anlamda dolayısıyla da kadınların istihdamı yükseliyor İkinci olay tabi bu özellikle mesela İngiltere'de Amerika'da çok gözüküyor Kadınlar daha çok okuyorlar eski erkeklerin nazar yani kim mesela liseden liseden atılan sayılarına baktığınız zaman yani lise bitiremeyen sayılara baktığınız zaman erkekler bitiremiyor kadınlar bitiriyor. Bütün gelişmiş ülkelerde aşağı yukarı kadınların üniversite mezuniyeti daha yüksek erkeklerin azından. Yani bu tür gelişmeler çok global şimdi. Artık bu Türkiye'ye ne kadar yansıyacaktan bilemiyoruz ama yani bu krizin ortaya çıkardığı veyahut da noktaladığı gelişmelerin bir kısmı bu kadınların istihdamıyla da ilişkili. Ve kadınların daha az eşsiz olmasıyla ilişkili. Peki Çağlar bu noktada ben başka da bir şey sorayım. Buyurun. Başta so söylediğin bu Latin Amerika, Afrika ve Asya Hı -hı. ülkelerindeki e, e, kadınların çalışma istihdam oranının o ülkelerle kıyaslandığında çok daha düşük gözükmesi Türkiye'nin neden Hı -hı. neden oluyor? İşte bu, bu büyük bir mister. Bunu, evet. bunu kimse anlamıyor diyebiliriz. E, ve de herkes biliyorsun anlamayınca kültür kültür diye bağırırlar. <gülüyor> e, yani bu herhalde böyle bir şey. E, gerçekten e, Türkiye'nin e, bir, bir, bir, bir şeyi var. Bir e, aile yapısı, kültürel yapısı. işte kadınların bir şekilde... Daha çok evde oturmalarını e, özendiren mi diyeyim ya zorlayan mı diyeyim böyle bir yapı, bir kültürel yapı söz konusu. E, şimdiye kadar tabi yani tarım e, e, meselesi çok ağır basıyordu zaten. E, yani tarımda çalışan e, nüfusdan söz ettiğimiz zaman e, kadın çalışıyor mu evde mi kalıyor yoksa dışarı gidiyor mu soruları biraz anlamsız yani tarımda herkes çalışır zaten evet herkes hem evde hem tarlada evet yani. yani onun için tarımı her zaman işin dışında bırakmak gerekir böyle tartışmalarda bence çünkü Türkiye'de böyle bir yanılsama var sanki bakıyorlar rakamlara ondan sonra diyorlar ki bakın kadın istihdam oranı azalmış niye azalmış çünkü tarımdan insanlar kentlere gelmişler yani kırsal kırsalı terk etmişler o zaman yani tanımsal olarak kadın insanlar tarımı terk ettikleri zaman kadın istihdamı azalıyor gibi gözüküyor. E tabi bu saçma bir şey sonuç yani aslında olan o değil aslında. E, tarımı terk edince tanımsal olarak biz kadınların artık çalışmadığını söylüyoruz. Tabi bu zaten kendi içine bir yanılsı kadınlar her zaman çalışıyor evde. <gülüyor> yani o... Bizim baktığımız perspektif biraz tuhaf bir perspektif. Yani kadının çalışıp çalışmaması, sokakta çalışıp çalışmaması ile ilişkili. Yani para karşılığı çalışıp çalışmaması ile ilişkili bizim istatistiklerde. Dolayısıyla soru şu, kristalı terk eden insanlar insanlar geldikleri zaman kente, kasaba, eneğe, Tarımın dışında iş buluyorlar mı bulmuyorlar mı meselesi. Yani iş, işe giriyorlar mı girmiyorlar mı? Ve Türkiye'de dediğin gibi e, bu çok düşük. Yani Türkiye'de e, kırsalın dışında olan yani tarımla uğraşmayan e, insanlar da e, kadınların sadece %20'si civarında bir rakam e, çalışıyor. Çalışan nüfusa oranı yani. Hayır, hayır, kadın nüfusuna oran olarak yani evet, çalışabilir evet. kadın nüfusunu 5'te evet, biri çalışıyor evet. ee, tarım dışında. Şimdi bu rakam evet dediğim gibi çok çok düşük. Çünkü %50'ler söz konusu birçok yerde. Mesela yani bize yakın ülkelere bakalım. İspanya'da şu anda %55, Yunanistan'da %50, İtalya'da %50. Ee, rakamlar böyle. Avrupa Birliği'nin e, Lisbon e, deklarasyonunda e, yani Avrupa'yı böyle şey kılmak, e, işte rekabete hazırlamak için falan bir rapor vardı hatırlarsın. Evet. Orada e, bir hedef olarak e, kadınların %60'ının çalışması Avrupa Birliği içinde söylenmiş. E, tabii baktığımız zaman mesela İskandinav ülkelerinde %70-75 civarında çalışma oranı kadınlarda. E, fakat Güney Avrupa ülkelerinde daha az. İşte bunun da çeşitli nedenleri var. Ama Türkiye'nin e, istisna olması, yani bu daha e, ne diyeyim, toplum bilimsel nedenlerin üstünde fark, onlardan, onların dışında bir şey. Yani toplum bilimsel neden derken mesela ne bileyim İtalya için, e, Yunanistan için hep şu söylenir. E, tamam kadınların çalışma imkanı var. Eğitimliler işte bir kültürel e, engel de yok. Yani kültürel e, koşullar da buna e, müsait. Fakat kadınlar yine de çalışamıyor. Niye çalışamıyor? E, çünkü e, mesela İskandinavya ile karşılaştırdığımız zaman... Devlet yeteri kadar kadınların çalışmasını sağlayabilecek koşulları yaratmamış. Yani mesela kreşler yok. Çocuğu nereye bıraksınlar? Ondan sonra evde mecburen yaşlılara bakmak durumundalar. veya da ekonomide insanların işte diyeyim, kolayca e, gidip sokakta yemek yiyip e, ondan sonra eve gelip dinlenecekleri bir durum yok. Dolayısıyla yani kadın çalışma koşulları çok o, uygun değil. Dolayısıyla devletin e, İskandinav ya olduğu gibi biraz daha e, bu işe eğilmesi yani daha sosyal politika kullanması söz konusu olabilir gibi bir e, yaklaşım var e, yani özellikle AB açısından. Eğitimle tabii ilgili sorunlar da olabilir. Evet, e, çünkü biliyoruz ki eğitimle kadın istihdam arasında tam birebir bir ilişki var. Yani mesela Türkiye'ye baktığınız zaman bu çok açık gözüküyor. Türkiye'de e, lise mezunu kadınların e, %20'si değil %35'i çalışıyor. Yani hemen yükseliyor rakam. Üniversite mezunu kadınların %72'si çalışıyor. O, o da zaten e, Lisbon deklarasyonu hedeflerinin bile ötesine çıkıyor. Üniversiteye geldi. Üniversiteye geldiğimde. <gülüyor> Dolayısıyla yani çok çok basit bir çözümü var Türkiye'deki <gülüyor> istisna e, sorununun. E, bütün kadınları üniversiteye gönderirseniz hepsi çalışırlar. Yüzde yetmiş çalışacak. E, erkeklerde işsiz kalacak. <gülüyor> evet, nüfus artışı sorunla sorunuyla da bağlantısı var. Nüfus artışı sorunu zaten hallettik ki evet. fakat daha da çok halletmişler. Evet. Peki ben burada bir bir şey takıldı ya yani Afrika ülkelerinde filan eğitimin düşük olmasına rağmen hala evet. Türkiye'ye göre nasıl şimdi, yüksek olmasını nasıl açıklıyoruz? Şimdi. Tabii şöyle bir sorun var. Eğer biraz önce konuştuğumuz tarım meselesi şimdi sapsaharın yani sahra altı ülkelere baktığımızda hmm. Afrika'da örneğin tarım nüfusu hala çok yüksek. Evet. Dolayısıyla oradan dolayı bir kısmı oradan dolayı bir kısmı da daha geleneksel olarak bazı Afrika ülkelerinde eee Kadınların ticaretle uğraşması mesela şey yani ticaret kadın işi hmm. yani pazarlar tamamen kadınlarla dolu ee, bu biraz daha kültürel bir e, e, olay yani Türkiye'de pek olmayan bir şey biliyoruz ee, şimdi Türkiye'ye biraz daha yakından bakarsak şöyle bir şey var. E, Şimdi bir, bu kadın istihdamında bir e, işte epidir ortalıkta olan bir e, bir, bir model vardır. İşte kadın istihdamı U şeklindedir. Yani U şeklinde şöyle demek. Yani eskiden e, işte herkes geleneksel işiyle uğraşırken, yani piyasalaşmamışken, pazara daha tam gelmemişken ya da gelirini pazara, pazardan değil de kendi işinden çıkarırken insanlar tabii ki kadınlar çok çalışıyorlardı. Yani U'nun üst kısmı. Sonra bu oran düşüyor. Yani U'nun altına doğru gidiyoruz. Niye? Çünkü geleneksel işler bitiyor. E, tarım bitiyor. Fakat ondan sonra U'nun e, sağ tarafından yükselmeye başlıyor rakam. Yani oranlar. E, daha çok kadın istihdamı ortaya çıkıyor oran olarak. E, bu da işte modern e, sektörün içinde. ...kadın istihdamı gerektiren, ya yani kadın istihdamını kabul eden sektörlerin büyümesiyle oluyor. Yani mesela şöyle bir şey var, İspanya'da diyelim rakamlara baktığımız zaman... ...1990'da örneğin kadın istihdamı tüm ekonomi içinde %30'muş. Şimdi yani 20 yıl içinde %55'e çıkmış... Bu da ne demek işte unun alt noktasından yukarı doğru çıkıyoruz demek çünkü İspanya ekonomisi çok hızlı bir şekilde dönüşüyor yani kadınların istihdam edildiği sektörler büyüyor <Gülüyor> aynı şey İtalya için geçerli o da mesela o dönemde yüzde otuz beşken yüzde kırk çıkmış vesaire şimdi dolayısıyla Türkiye açısından bir bir olayı anlatma şekli. Türkiye'de de dibe yakınız. Şimdi yavaş yavaş yukarı çıkacağız. Yani geleneksel ekonomi çözüldü. Orada kadınlar da eşit bir şekilde katılıyordu ekonomiye, tarımda olduğu gibi. Şimdi o bitiyor. Yavaş yavaş olay çok daha diğer sektörlerin ortaya çıkması Döneminde ve diğer sektörler ortaya çıkınca yani hizmet sektörü vesaire kadın istihdamı da artacak. E, nitekim yani biraz önce söylediğim bu global anlamda kadın istihdamının artması meselesi belki buna işaret ediyor olabilir. E, yani bir, bir ihtimal Türkiye hakikaten şu anda kadın istihdam açısından en kötü durumunda. Yani tarım e, çözüldü. Tarımın çözülmesiyle beraber geleneksel kadın istihdamı bitti. Şimdi daha modern kadın istihdamı başlamak üzere gibi bir şey söylenir. Şimdi bunu, bunu destekleyebilecek diğer bir tezde tabii eğitim. Evet. E, çünkü gerek e, lise eğitimi gerek de e, üniversite eğitimi çok hızlı büyüyor. E, kadın e, yani kızların lisede okuma oranı da çok hızlı büyüyor. Dolayısıyla eğer hakikaten kadın istihdamı eğitimle doğrudan ilişkiliysek ki öyle olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de öyle. Biraz önce söylediğim rakamlardan. Evet. Ee, buradan böyle bir şey çıkarmak kolay. Ee, yani bundan böyle yükselecek bu sözünü ettiğimiz rakam demek. Diğer ikinci bir argüman da şu. Gene aynı, yani aynı modernizasyon perspektifi açısından baktığımız zaman. Türkiye'de de kadınların esas olarak istihdam edildiği sektörler gayet hızlı büyüyor. Hizmet sektörleri. Sizin. Evet. Şimdi biraz, o, istersen bu istihdamın nasıl nasıl evet, paylaşıldığına lütfen. bakalım sektörler arasında. Şöyle bir şey var. Şimdi biraz önce söylediğim gibi tarım sektörünün dışındaki kadınlara baktığımız zaman. E, aşağı yukarı %20'si çalışıyor. E, 1995'te bu rakam %15'ti. Yani son 15 yılda demek ki e, kadın istihdamı, kırsal haricindeki kadın istihdamı kadın pop, e, nüfusuna oranla %15'ten %20'ye çıkmış. Şimdi bu tabii kendi içinde zaten bir pozitif bir gelişme. Nerede çalışıyor bu insanlar diye baktığımız zaman e, aşağı yukarı 4'te 1'i sanayide çalışıyor. Ki bu bayağı yüksek bir rakam. Dünyadaki diğer örneklere nazaran. Çünkü Türkiye'de sanayi hala e, önemli bir istihdam kaynağı. E, çok hızlı düşmüyor sanayideki istihdam. E, bu son e, 2-3 yılda belki biraz hızlanmıştır. E, mümkün. E, çünkü yani özellikle kriz döneminde biliyorsun Sanayi ihracatı bayağı düştü Bir de işte iktisat politikaları çeşitli şekillerde sanayi ihracını ihracatını çok fazla özendirmiyor işte kur politikaları vesaire vasıtasıyla Dolayısıyla Türkiye'de daha hızlı bir sanayi yaşanabilir Önümüzdeki dönemde Şimdi sanayinin içine baktığımız zaman e, en yüksek rakam tabii ki tahmin edersin tekstillerde. Yani tekstillerde derken sadece dokuma, konfeksiyon vesaire. Yani tekstille ilgili her şey. Bunun bir kısmı evde yapılan işler olabilir, bir kısmı işte bildiğimiz e, enformel atölyelerde. E, unutmayalım ki burada çalışan e, kadınlar da Genelde, yani tekstil, ufak atölyelerde çalışanlar, genelde e, genç kızlık döneminde çalışanlar, yani evlenene kadar çalışanlar, <gülüyor> evlendikten sonraki istihdam oranı kadınlar arasında azalıyor. Her halükarda tekstiller, e, yani tekstil sanayi e, Türkiye'de 5-6 milyon işçi çalıştırıyor ve bunun %40'ı kadın. Yani e, sanayideki kadın sayısı özellikle tekstilden dolayı epi e, e, yüksek sayılabilir. E, fakat e, e, bu dediğim gibi kadınların sadece yani çalışan kadınların sadece dörtte biri sanayide. Dört evet. e, pardon bir de burada tekstilde de tabii genel bir ekonomik krizle de, de bağlantılıdır belki bir düşüş ihracatta önemli evet, düşüşler evet. de oldu Türkiye'de değil o, mi? Oldu tabi çünkü yani çok basit tekstiller evet. işte Hindistan'a Pakistan'a Çin'e gitti tişörtü şuydu buydu gibi biraz daha yüksek katma değerli diyelim konfeksiyon türü tekstiller büyümesini arzuluyor herkes biraz büyüyor tabii o diğer yani istihdam anlamında e, o dışarı giden Çin'e Hindistan'a giden tekstilleri e, edecek kadar da büyümüyor. Evet. E, şimdi e, hizmetlere geçince e, yani e, kadınların dörtte üçüne baktığımız zaman aşağı yukarı yani çalışan kadınların dörtte e, üçüne yüzde yediş yüzde yedi baktığımız zaman Bunlar hizmet sektöründe ve de bunların toplamı toplam hizmet sektörü istihdamının yani Türkiye'deki toplam hizmet sektörü istihdamının dörtte biri sadece. Şimdi bu aslında çok düşük bir rakam çünkü bütün dünyaya baktığımız zaman hemen her yerde, dünyanın yani gelişmiş gelişmemiş her yerde hizmet sektörünün yarısı kadın. Yani hizmet sektöründeki istihdamın yarısı kadın. Bizde sadece dörtte bir kadın. Dolayısıyla eğer Türkiye'de de kadın istihdamı büyüyecekse bu hizmet sektöründe olacak. Yani bu dörtte bir rakamı yüzde elliye falan çıkacak. Yüzde evet, yüz bir artış olacak yani. Olması gerekiyor. Evet, yani, yani olması... Eğer, eğer Türkiye'deki kadın istihdamı oranı dünyadaki ne yaklaşacaksa. Ama bu dediğim gibi yüzde elli rakamı hakikaten çok bütün dünyada geçerli. Brezilya'da, Arjantin'de, Kore'de, Meksika'da, bilmem bütün AB ülkelerinde hepsinde aşağı yukarı %50 civarında. Yani hizmetlerin %50'si aşağı yukarı kadın. Ee, zaten bu yani çok basit bir şey çünkü ekonominin %80'i hizmetler, aşağı yukarı %50'si kadın e, ve de sanayide de e, erkekler daha fazla. Dolayısıyla işte erkeklerle kadın arasındaki fark oradan çıkıyor geçmiş <Gülüyor> ülkelerde. Amerika hariç Amerika'da yüzde 50 yüzde 50 olmuş şimdi sanayiye rağmen olmuş. Şimdi bu şeye baktığımız zaman hizmetler olayına dediğim gibi sadece dörtte birinde kadın var kadın istihdamı söz konusu. Fakat hizmetler çok karmaşık bir yapı yani hizmetler böyle bir tam bir portföy her şey var içinde bazı sektörlerin hizmetlerin içinde bazı sektörlerde zaten geleneksel olarak kadınlar daha fazla istihdam edilir. Mesela ilkokul öğretmenlerini düşünün. Yani eğitimin çok büyük bir kısmı zaten özellikle ana okulları filan başta. Evet evet. Aynı şey sağlık sektöründe öyle. Değil mi? Sağlık sektöründe de hemşireler, hasta bakışlar evet. vesaire. E, kişisel hizmetler aynı şekilde yani bu bakım hizmetleri diyebileceğimiz şeyler. E, ondan sonra gene dünya sektörlerine baktığımız zaman otel, restoran vesaire. Şimdi dünyaya baktığımız zaman yani e, pardon, de, gelişmiş ülkelere baktığımız zaman şöyle bir şey gözüküyor. Sağlık, sosyal hizmetler diye bir kategori var. Burada kadın istihdamı %80. Yani erkek istihdamı sadece %20. Eğitimde kadın istihdamı %70. Otel, restoran, kişisel hizmetler, bakım hizmetleri ve mali kurumlar yani bankalar vs. %50'nin üstünde. Şimdi bunlar çok büyük rakamlar ve de bunlar dolayısıyla işte %50'lerde tüm hizmetlerde. Şimdi bu sektörlerin bazılarına Türkiye, de bak, bazılarına Türkiye çerçevesine baktığımız zaman da şöyle bir şey gözüküyor. Nasıl yani biraz önce söylediğim gibi aslında modernizasyon kavramı yani modernizasyon bakışı çerçevesinde bakılabilir bu şeye U şekline. Hakikaten de daha modern diyebileceğimiz sektörlerde Türkiye'de de kadın istihdamı çok hızlı yükseliyor. Yani aslında bu belki dip, dip, dibe ulaştık şimdi yukarı doğru çıkıyoruz hipotezine uygun bir performans var. Şimdi mesela bak çok en hızlı büyüyen sektörler istihdam açısından alışveriş merkezleri. Alışveriş merkezleri'nin istihdamı son 2-3 yılda ortalama 30 büyüyor. Yani her yıl %30 daha fazla insan istihdam ediyorlar. Buraya baktığımız zaman da kadınların buralardaki çalışma oranı aşağı yukarı %40 ile %50 arası. Yani çok hızlı büyüyen bir sektörde kadın istihdam da çok hızlı büyüyor. Ama öte yandan alışveriş merkezlerinin bir kısmının krizle bağlantılı olarak evet. da kapanması ya da daralması gibi evet. şeyler de var o da ayrı bir konu o da var evet yani burada olanı daha biraz daha grafik olarak şöyle söyleyebiliriz işte içinde bir erkek bir de bir erkek kendisinin yani dükkanın sahibi olan erkek ondan sonra onun bir çırağı bir de oğlu bir de kuzeni vesaire olduğu bir durumdan çıkıp alışveriş merkezindeki duruma geliyor şimdi alışveriş merkezindeki durum Nedir? Mesela Carrefour Migros gibi olayları düşün. Yani o büyük mağazaları. Bu büyük mağazalarda dediğim gibi aşağı yukarı yüzde kırk şey. Kadının istihdamı. Yani zaten her gün gördüğümüz şeyler İstanbul'da özellikle. işte o büyük mağazalara gittiğimiz zaman ortalıkta birçok genç kız dolaşıyor. İşte kasada oturuyorlar. Vesaire. Şimdi bu, bu mesela hızlı büyüyen bir sektör. Diğer hızlı büyüyen bir sektörü düşün, e, turizm. Geçenlerde bir bakan e, turizm e, Türkiye İstihdamı'nın %15'i dedi. E, bu doğru bir rakam olabilir fakat e, tam yansımıyor istatistiklere. E, yine de e, mesela şöyle düşünelim. Türkiye'deki özellikle dış turizme yönelik otellerde vesaire nedir durum diye. Maalesef burada rakam bulmak çok zor. Fakat İspanya ile Yunanistan'ın rakamlarına baktık. İspanya, Yunanistan yani bunların tamamen dış turizme yönelik olduğunu varsayarsak %60, %50 İspanya %60, Yunanistan %50 kadın istihdamı bu sektörde. Hmm. Şimdi Türkiye'de tabii bu dediğim gibi bu rakama bak, bu rakam bulmak çok zor çünkü bu rakam şeyle beraber geliyor yani kasabadaki bilmem lokantaların rakamlarıyla falan beraber geliyor, onun için karışıyor. Ama Türkiye'deki özellikle dış turizme hitap eden dışarıdan gelenlere hitap eden, bu bütün Akdeniz kıyısındaki otellere falan baktığımız takdirde muhtemelen İspanya'daki, ne benzer bir istihdam profili göreceksiniz. Orada da işte kadın istihdamı %40-%50 gibi gözüküyor. Evet. Sonuç olarak bu Diğer ülkelere de e, a, a, farkın gideceğini de azalacağını da söyleyebileceğiz. Evet yani gene son. bir iki tane daha sektör var Onların da adlarını söyleyeyim. Mesela banka sektöründe e, Türkiye'de çok hızlı bir büyüme var kadın istihdamında. 10 e, sene önce yüzde 40'tan bugün yüzde elliye çıkmış mesela. Bir iki şey daha var. Türkiye'de yine hızlı büyümesi düşünülebilecek sektörler. Bir kere sağlık şimdi çok hızlı büyümeye başladı bu genel sağlık sigortasıyla beraber. Ayrıca da özel sağlık kurumları biliyorsun gayet hızlı büyüyen şeyler. Bunlarda da kadın istihdamı %50 civarında. Ee, Sağlık Bakanlığı'na baktığınız zaman %55 ondan sonra şeye baktığınız zaman eğitime baktığınız zaman yine hızlı büyümesi gereken bir sektör tam, tam %50 ee, yani Sağlık Bakanlığı'nın öğretmen istihdamı %50'si kadın ee, niye bunun hızlı büyümesini düşünüyoruz çünkü mesela Türkiye'de e, milli gelirin sadece %3'ü eğitime gidiyor oysa Avrupa ortalaması %6 %7 mesela. Yani böyle e, bir takım şeyler e, geleceğe yönelik e, işaretler e, söz konusu. O nedenle e, yani şöyle bir sonuca varmak mümkün belki. Evet e, e, hiçbir şey yani an, anlatamadığımız zaman ellerimizi kaldırıp maalesef kültür diyoruz ama yani bu kültür de öyle. E, bir kere oturmuş ondan sonra böyle <gülüyor> granit gibi değişmez bir değişmez şey, bir şey değil. değil. Sonunda muhtemelen ekonomideki bu sözünü ettiğim gelişmeler yani ilk başta konuştuğumuz noktaya doğru yavaş da olsa bir, Sonucu getirecek. bir hareket getirecek. Peki, çok teşekkürler. Çok Oldu çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ayşe Bura ve Çağlar Kederle Sosyal Politika Forumu'nda. Evet Açık Radyo burası 94.9 ve aynı zamanda da açıkradyo.com'dan yayın yapıyor. Onun Açık Gazete programı devam ediyor saat 9.43 ve biraz önce sözünü ettiğimiz konulardan e, konulara dönecek olursak Meclis Başkanı'nın Sinan Çetin'le atışması vardı ondan bahsettik bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kelepçeli bir su, eylemden de bahsettik kısaca ama belki biraz daha da bahsetmek e, mümkün. Evet dün Halepçe bugün Çelepçe demiş. Hı hı. BDP'nin aslında dün salı günleri grup toplantıları yapılıyor mecliste Dün ilk grup toplantısı vardı Zor bela grup olabildi hatırlayacaksınız DTP kapandıktan sonra 19 milletvekili kaldılar 2 milletvekiline yasak çıkınca e, Halbuki 20 olmanız gerekiyor grup kurmak için Uf kurasında katılımıyla 20 oldu Barış ve Demokrasi Partisi ve böylece grup kurabildi Çünkü Grup kuramadığınız zaman zaten esameniz bile okunmuyor mecliste e, Ve e, haliyle o İki şeye birden mi artık kaç şeye tepki gösterdiklerini söylemek bile mümkün değil ama e, temelde bu kelepçe eyleminin sebebi belediye başkanlarının milletvekillerinin zorla götürülmesine dair alınan kararlar bırakın kararları tek sıra dizilip kelepçe elini, plastik kelepçeyle e, basına verilen pozlar polis tarafından falan filan kısmı da vardı. E, haliyle bunun adresine iade etmek istemişler kelepçeleri o yüzden başbakanın odasına gitmişler odada yokmuş başbakan. İşte orasına burasına koymuşlar odanın ve e, böyle protesto gerçekleştirmiş. İlk gününde grup toplantısının BDP evet, grup de, başkanı seçilen Nuri Yaman da Diyarbakır Adliyesi önünde yaşanan o görüntülerin Guantanamo kampından ya da 12 Eylül'deki toplama kamplarından farkı olmadığını da öne sürüp o kelepçeler demokrasiye vurulmuş kelepçelerdir demiş. Ya bu e, bence önemli bir söz şey açısından da. Yani ben duyduğum zaman üzerinde bir miktar düşündüm. O kelepçeler demokrasiye vurulmuş kelepçelerdir derken hakikaten retorikten bir adım ileriye gittiğini düşünüyorum Yaman'ın. Çünkü e, evet, demokrasiyi mahkum eden demokrasiyi yani demokrasiden kasıt ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, e, kendi hakkını istediğin gibi talep edebilme hakkı, özgürlüğü diyelim. E, bunların hepsini çöpe atıp yerine o zaman geriye sadece ve sadece şiddetin dilini bırakan bir hal. Partileri kapattığınızda seçilmiş belediye başkanlarını hapse attığınızda konuşan kimse toplayıp terörle mücadele eden yargıladığınızda o zaman geriye kalacak olan sadece demokrasi dışı olanlar oluyor ve bu da e, normal herhalde. Evet yani buradan kelepçe. Evet 24 Aralık operasyonu sadece bir gözaltı ve tutuklama operasyonu değildir. Bu operasyon aynı zamanda her aşamasında hukuk ve insan haklarının ayaklar altında alındı. Halk halkımıza karşı psikolojik bir savaş yürütülmüştür diye de konuşmasına devam etmiş. Evet yani bu büyük, bu kadar büyük çaplı bir tutuklama operasyonu yürütülüyorsa demiş. Bunun ardında da kapsamlı bir konsept yatıyordur. İşte o konseptin adı da siyasal tasfiyedir. Yani öylesine fütursuzca saldırılıyor ki bunun son örneğini belediye başkanlarına yönelik operasyonda gördük. Yani halkın özgür iradesini temsil eden belediye başkanları tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Onların da işte o görüntülerin Guantanamo'dan ya da 12 Eylül'deki kamplardan bir farkı var mıydı diye sormuş. Çünkü önemli bir şey tabii. Ee, bir yandan da bütün bunlar olurken e, dün verdik işte Habertürk'ten e, çocuklara ceza yağmaya devam ediyor. Yüzlerce yıllık cezalar alıyorlar. E, hakikaten 15-16 yaşında çocuklara bunu layık gören bir durum var ortada. Terörle mücadele kanunundaki değişiklikten sonra... Terörle Mücadele Kanunu mağduru çocukların durumu ise gerçekten hem aileleriyle hem kendileri fecat durumunda. Dün mesela babalardan birinden içeride e, çocuğu olan babalardan biri e, çocuklar için Adalet grubuyla acil bir e, mektup paylaştı. Çünkü ne yapacağını bilemez haldeydi. E, açık görüşte yılbaşı için e, çocuklara gözleri önünde baya dayak atıldığını anlatıyor baba. Görüş kabininin karşısında bulunan müdür odasına çağrılan 3 çocuk müdür ve sivil askerler olan kişiler tarafından kül tabağı fırlatıldı. Çocuklara aile gö ailelerin gözü önünde tokat atıldı. Aileler de tepki gösterince askerler tarafından zorla dışarıya çıkarıldılar diyor. Şu anda çocuklardan hiçbir şekilde haberdar değiliz. Ne oldu ne bitti bilmiyoruz diyor. Ve ee, daha ağır ne olabilir diye de herhalde bunun yana sormaktan öte pek bir şey kalmıyor. Evet. Yani bütün bunlar olurken bir yandan demokratik açılım işte açıyoruz falan filan diye devam eden bir yandan da kardeşim bütün güç elinizde çözün lütfen diyen Sinan Çetin'e gayet gayet sinirlenen Mehmet Ali Şahin'in vatanın milletin bölünmez falan diye devam eden cevabı e, hakikaten açılım oluyor değil mi? E, Ufuk da pek artık açılımdan söz etmenin imkanı olmadığını da belirtmiş. O da açılım açmaza sıkıştırıldı diyor. Artık BDP milletvekili işte 20. BDP milletvekili Ufuk Uras der ki kendisi demokratik açılım 2009'un son günlerinde bir kez daha açmaza sıkıştırıldı. Ama hepimiz biliyoruz ki aslında açmaza alınan ortak geleceğimizdir. TBBM bu kısır döngüyü aşmalı kendisine bağlanan umutları boşa çıkarmamalıdır diyor. Toplumsal sorunların çözümü asker ve yargı alanında terk eden pasif izleyicilik konumuna sürüklenmemelidir. Bu durum zaten zayıf olan demokrasimize ve onun kurumlarına olan inancın daha da aşınmasına sebep oluyor demiş. Evet böyle bir... Yani bütünüyle işleme... Çünkü bir daha çıkıp hükümet evet biz bu sorunu çözüyoruz dediğinde herhalde... Pek de bununla ilgili Kürtlerden aa demek çözülüyor hadi bakalım falan gibi bir tepki almaması anormal olmaz ama eminim bu tepki geldiğinde de işte barışı istemiyorlar diye devam edecek haber bombardımanı da bu işin parçası olur. Evet gerek, gerek Sinan Çetin'in söyledikleri gerekse de Cem Boyner'in de Milliyet Gazetesi'ndeki hafta önce çıkan Hı -hı. yani buna bu Onlarca bu şey, kişi konuştu aslında bu evet, konuda yani Çok kapsamlı yani kapsamlısı da var Boyner'in söylediği gibi ya da Çetin Sinan Çetin'in söylediği gibi oldukça özlü bir şekilde söylemesi var. Ya da ufuk orasında da dile getirdiği gibi yani ortada iyi niyeti aşacak nitelikte şeyler de görülüyor hiç şüphesiz. Bunların da düzeltilmesi yani bir reform yapılması yönünde de ciddi bir talep olduğu Gözden kaçırılaması herhalde Bir de şu şey var Televizyonlarda da yanılmıyorsam Epeydir bir gidip gelen bir Kurumlar arası bir çatışma mı var Efendim Şeyi var hı hı. Yani Cumhurbaşkanı Gül'ün Yemekli daveti çok da hoş karşılanmış iki gün Genelkurmay başkanı iki. çıkıp Hukuk bize şöyle yaparsa Her şeyden haberdar etmezse Bilgimiz olmazsa iznimiz alınmazsa Kurumlar arası çatışma çıkar Demişti. Oraya mı, oradan mı bağlı? E bu işin patladığı yer orası evet. çatışma işinin. Yani daha önce de alt metinlerde ya bir şeyler mi oluyor gibi haberler vardı ama e, Başbuğ'un konuşmasından sonra ay yuk bir durum. Evet Ayyuk'a çıkmış. Şimdi bu da Cumhurbaşkanı Gül de bunu e, yemekte iyi karşılanmış. İşte haftada e, pardon yılda iki defa yapılmasına karar verilmiş ama bir yandan da işte. Çok o, Milliyet Gazetesi'nden bugün söylediği gibi yasama yürütme ve yargının işte bu bir araya getirilmesi e, üst düzey isimlerini bir araya getirince yemekte ağırlarken jammer yapan yani parazit yapan bir aracın da bina etrafında sürekli tur atması filan üzerinde durulmuş. Ama Türkiye'de kurumlar arası çatışma var mı sorusunu Washington e, of America'dan da Amerikan sesinden de Ankara muhabiri Elif Özmenek konuyu Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı Profesör Hep Metin Heper'le konuşmuş. Yani Cumhurbaşkanı Gül'ün yasama yürütme ve yargının üst düzeyini bir araya getirmesine eş zamanlı olarak parti grup toplantıları da yapılıyormuş. İşte Başbakan da şey demiş mesela... Aklı Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi de erken seçim olsun efendim bu çatışma giderilemez filan diyorlar. Başbakan da aklı selim sahibi insan bu ifadeyi kullanmaz yanıtını veriyor. Metin Hempere bunu da sormuşlar. Erken seçim pek olası görünmüyor demiş. Bir kurumlar arası çatışma var mı yok mu Hempere kulak verelim. Cumhurbaşkanının en önemli görevi çeşitli kurumlar arasında uyumu sağlamaktır. Cumhurbaşkanı da bu görevi yerine getirmeye çalışıyor. Yalnız kurumlar arasındaki gerginlik bu kurumların Türkiye'nin çok önemli bir takım meselelerine çok değişik açılardan bakmalarının sonucu. Yani yürütme ile yargı arasında bir gerginlik var. Çünkü yargı yürütmenin gene olarak laikliğe aykırı olarak davrandığını düşünüyor ve de bunu böyle Zaman zaman çok somut bir takım delillere dayandırmaktan ziyade yürütmenin yani hükümetin bir takiye içinde olduğunu düşünüyor. Esas amacını gizlediğini düşünüyor. Hükümetin de bunun aksini ispat etmesi gibi bir durumu yok. Çünkü zaten gizli bir niyetten bahsediliyor. Böyle olunca da hükümetin bir takım icraatına kesin kez yargı karşı çıkıyor. Böyle bir genel bir çatışma var ve bu tabii Türkiye'de uzun zamandır bir gerginlik yarattı. Bu Ergönecon meselesinde bu sefer de böyle polisle asker arasında gerginlik var gibi görünüyor. Bina böyle bir noktadayız. Şimdi bu kadar temel ayrılıkların olduğu bir noktada Cumhurbaşkanı'nın yemeğinin, ortalığı ne kadar sakinleştireceği soru işareti ve maalesef o yemek katılanların bir kısmı. Zaten Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini de sorguluyor. Bu bakımdan Türkiye hiç hiç hak etmediği bir gerginlik yaşıyor. Hükümet erkensiz seçime gitmeyecektir. Bence de haklıdır. Yani bugün Türkiye'deki gerginliği yaratan maalesef benim görüşüme göre muhalefet partileri. Yani mesela hükümet bir açılım yapmak istiyor. İşte son zamanlarda Kürt açılımı yapmak istedi. Muhalefet partileri buna katılmayabilirler. Yahut bu açılımın öyle değil de böyle yapılması gerektiğini söyleyebilirler. Biz muhalefet bunların hiçbirini duymuyoruz. Muhalefet sadece hükümeti vatan hainliğiyle suçluyor. Bu da maalesef halk arasında da gerginliğe sebep oluyor. E sonra da muhalefet çıkıyor. Bu hükümetle bu Türkiye idare edilmez. Seçime gitmek lazım diyor. E bu haksızlık yani. Bu Türkiye'yi haksızlık olarak görüyorum. Evet. Voice of America'dan aktardığımız Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Metin Heper bunları söyledi bir bölüm olarak. Ya aslında e, herhalde bu kuvvetler arası kuvvetler diyebiliriz değil mi? Yani sonuçlar, tabii tabii erkekler, kuvvetler. E, kuvvetler ayrıldı değil mi? Tam hani kuvvetlerin birbiriyle zaten çatışması istenilen ve talep edilen şey değil mi? Tabii bundan kasıt burada anlatılan e, kim cumhurbaşkanını kabul ediyor e, Yargının varlığını eşit sayıyor muyuz adil mi falan bunlar değil ama sistemin zaten özü gücün tek elde toplanmasını engellenmesi için bunu parçalara bölmek parçalı hale getirmek ve parçaların birbirinden kullanıp zaten birbirini kontrol etmesini zelgelemesi ve kontrol etmesi. <Sessizlik> Çeksen balansız dedikleri Amerika'da Amerikan anayasaldır federalist yaklaşımda bu zaten. Her üçüne birer güç vermek ve bu güce bir Tecavüz olduğu anda zaten o gücün sahibi olan erkinde bir dakika deyip ayağa kalkmasını sağlamak ve böylece bir dengeler içinde halkın ezilmesini engellemek. Burada ama beklenti aslında bu güçler ayrılığı dediğimiz şey, kuvvetler ayrılığı dediğimiz şeyin özü zaten bu. Evet ama o noktada işte heplerin... Birlikte söylediği... çalışmanı istemiyoruz yani değil mi? Zaten birlikte çalışacak olsak bir ele verildik Kesinlikle. daha az memur gayet Tek verimli giderdi yani. Evet. Ama HEP'in söylediği de şöyle bir şey var. Bence haklılık payı olan önemli bir nokta söyledi. Yani Zaten Cumhurbaşkanı'nın kendisinin meşru olduğunu düşünmeyenler o yemekte ne yapabilir diyor. Ya da yargı organı mesela en azından bir kesimi yargının bir kesimi diyor hükümetin takiye yaptığını düşünüyor gizli amaçları olduğunu düşünüyor diyor o zaman tabi bu başka bir planda bildiğimiz parlamenter demokratik sistemin kuvvetler ayrımı ve dengeler meselesinin ötesine geçiyor diye düşünebiliriz şimdi mesela ilginç bir bu arada böyle bir kuvvet ayrılığı kuvvet tartışması ve güçler arası çekişme çatışma var mı Sorusu bence yine şuradaki bu sisin altında yani mesela starda sekizinci gün sekiz kurşun demiş. Stara kalırsa sekiz kurşunun gelmesini sebebi Kaleşnikov kurşunun hakim ve savcılara sekiz gündür arama yapılması. Bence ise sekiz tane asker tutuklanmıştı bu işin başında ona cevaben. Yani aslında ne görmek istiyorsak hayatta neyi algılamak istiyorsak bunu algılamak gibi lüksümüz de var. Hani... ...çatışma var mı? E kafanda var herhalde... ...diye devam edecek de bir süreci... ...kabullenmek gerektiğini düşünüyorum... Hani ...bütün tehdit, bu içinde... E, ...algı meselesi de tabii tehdit mi... ...yoksa tahrik ha, mi? Bir de o da vardı tehdit. ki onu unutmuştum... ...onu <gülüyor> silmek istemişim... ...Habertürk'ün e, 8 kurşun tahriki... ...falan gibi bir şeyi vardı... ...fakat en ilginç bu konulardaki... ...şeylerden biri de... ...yazılardan bir analizlerden biri de... E, şeyden gel, gelmiş. E, yıl sonunda aslında The Economist dergisinin kapak yazısı gibi bir şey yani on, onun analizlerinden biri berbat bir yıl oldu Türkiye'deki generaller için e, diyor ve bir dizi işte belgesizdi. Telefon e, dinlemelere takıldı bazı konuşmalar ve ...kimi zaman da düpedüz kazalar oldu... istenmeyen şeyler oldu... ...ve sonunda... ...pek çok böyle... ...en... ...inançlı... ...daha doğrusu itikadı en sağlam... ...seküleristim bile... laik ...layıkim bile... ...şeyini biraz sarsacak... ...orduya olan güvenini sarsacak... ...şeyler gelişti diyor... ...bu sene... Ve Recep Tayyip Erdoğan da işte tarihi değişikliklerden bahsetti. Yani en son skandalinde işte Türkiye'nin özel kuvvetlerinin Bülent Arınç'a meclis başkan, pardon eski meclis başkanına ve şimdi de başbakan yardımcılarından bir olan Bülent Arınç'ı öldürme planlarının ortaya çıkması dolayısıyla iki kişinin iki subayın tutuklanmasıyla geldi. Birisi de bunlardan biri anlaşılan o ki üzerinde Arınç'ın adresinin bulunduğu bir kağıdı yutmak isterken yakalandı Ankara'daki evinin yakınlarında diyor. Ordunun açıklamasıysa diyor işte bir bilgi almıştık ve onun yüzünden köstebek olarak vardı arınca bir takım haberler uçuruyordu onu izlemeye çalışıyorduk diyor e, fakat işte bütün baştaki direnişe rağmen özel kuvvetlerinde ara, e, hakimler özel kuvvetlere ait hiçbir zaman bir zamanlar girilemeyen merkezine girip arama yaptılar ve ülkeyi de edip işte istikrarı bozup Adalet Kalkma Kalkınma Partisi hükümetini devirmeye yönelik bir takım şeyler de olduğu söyleniyor diyor girişimler. E O kozmik odadan da bazı karanlık planlar çıkarmış bulmuş olmaları da muhtemeldir diyor. İşte seferberlik tetkik da özel kuvvetlerin e, başka şeylerin... Yanı sıra 1955'teki işte 6-7 Eylül olaylarını da tezgahlamış olduklarından da şüpheleniyor diye de bir ek bilgi vermiş ekonomistteki bu yazı. Böylece son operasyonda ilk defa sivil yetkililerin Ordu'ya karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı böylesine bir yargının işlemi olduğunu da gösteriyor diyor. Bu da tabii 2009 Haziran'ındaki büyük askerlerinde sivil mahkemelerde yargılanabilmesine imkan veren ve tersini de imkan kılan kanun değişikliğiyle oldu diyor. Yani İlker Başbuğ da bu hafta zaten bu özel kuvvetler komuta merkezine yapılan şeylerin kanuna uygun olduğunu, aramaların olduğunu da Söyledi diyor e, ve yani e, sessizce de yardımcı olduğu da görülüyor genel baş buun diyor e, bu araştırmada yardımcı oldu yıllar içinde ordu pek çok 1960 tam biri dört hükümeti devirmiş olan ordu e, istikrarlı bir demokrasinin kurulmasına en büyük engellerden birini oluşturuyordu. Fakat sivil politikacıların durumu da çok da parlak sayılmaz. Özellikle ana muhalefetli de Deniz Baykal kimi zaman darbe konusunda generallerden bile daha istekli bir manzara çiziyordu. Ve 7 yıldan bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk seçim hükümet iktidara gelmesinden 7 yıl geçti. Hala Özgür düşünceyi sınırlayan kanunlar ortada duruyor. Belki de bütün bunların içinden çıkabilecek en iyimser sonuç da şu diye bitirmiş yazıyı ekonomist. Ee, ke ordunun kendi içindeki bazı e, haydutları kendilerinin ele vermiş olmaları diyor yani ordunun bir kesimi de kesinlikle içinde böyle bir şeyler istemediğini ortaya koyuyor böyle unsurları da demiş evet aşağı yukarı durumumuz böyle ee, aslında hani bütün bunlar her şeyin üzerinde kapatıyor onu da söyleyerek mesela emeklilere 63 lira zam yaptılar Hükümetimiz yaptı onu da söyleyelim yani Kötüsü 63 iyisi 102 lira mı 112 lira mı öyle bir şey Aslında emeklilerde Yani zam güzel de maaş kötü Demişler Cevaben evet, 7 onda 3 milyon emekliye En az 63 liralık iyileştirme Zammı yapmış Aydın Doğan'a dava kabul edildi Ki bu gerçekten önemli Mahkeme kabul etmiş Aydın Doğan'a açılan davayı ee, ve böylece 8 yıl 9 aya kadar hapis cez hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame de dosyaya dosyada işlemeye başladı. Yakında yargılanıyor olacak Aydın Doğan. Ee, bakalım ne olacak. Sermaye Piyasası Kurulu açtı davayı. Daha doğrusu davacı oldu Doğan'dan. Ee, lüks alışveriş merkezi var ya bir tane Şişli'de, Nişantaşı'nda City's. Ak merkezde %35 iskonto indirimini vermişti. Şişli Terakki bulunduğu yer. İşte ah orası <gülüyor> Doğru bildin ee, İlkokul yerine daha faydalı olacağı düşünülerek e, Kocaman bir alışveriş merkezi yaptılar Nişantaşı'nın ortasında Ya burada zaten trafik Ama orada kafa maçları yapılamıyor ee, Al, Bence yapılabilir Yani yapılabilir Yeri vardır ama parasıyladır herhalde Diye düşünmek lazım Ya ben hiç gitmedim o yüzden içinde ne varı bilmiyorum Yani gitmemiş olmakla gurur duymuyorum Yolum düşmedi onu da söyleyeyim ee, En nihayetinde şuymuş dert ya zamanında bunlar böyle kocaman sekiz parseli kurarlarken denmiş ki ya buraya bunu kuramazsınız. Çünkü yani zaten nişantaşı trafiği akmıyor. Altyapı sistemi zaten çökük. Hani böyle koca bir şey buraya koyarsak burası yanar. Netekim öyle oldu da. E, o kısmını geçiyoruz. E, sonunda bir parser sekiz emsal bunları tam anlayamadığım için e, sadece okuyabiliyorum. E, binaya sekiz emsal. Yapılaşma izini birdenbire çıkıvermiş bir emsal verilmişken. Birdenbire hop diye olmuş. Dönemin CHP Grup Başkan Vekili Kemal Akar ile Avukat Hatice Bayram inşaat sürerken imar planındaki değişikliğin iptali için mahkemeye başvurdu. Dava sürecinde falan diye devam ediyor. Şişli Belediyesi yetkisi olmamasına karşın avam projeyi onaylayarak uygulanmaya başlamasına izin vermesi şehircilik ve kamu yararına aykırı bir durumdur. Denilmiş. Eee... Ama bazı başka şeylere... Tadlat iptal edilmiş... Terakki Vakfı karar temiz etmiş... Sonunda Danıştay'a gelmiş... Yani Orada artık yıllardır bir alışveriş merkezi var... Sonuç olarak kamu yararına aykırı olduğuna karar verildi... Şimdi karar Şimdi ne olacak? Yıkılacak... Ruhsatsız gece kondu durumunda şu anda o alışveriş merkezi... Yıkılacak öyle mi? Yani yıkılması gerekiyor tabii... Yıkmazsa belediye... Çünkü bir yandan da dava devam ederken onayı veren aynı belediye... Ee, göreceğiz bakalım ne olacak... Ama hani... Ben şimdi şunu düşünün. Dün AK Merkez'de dükkanların %35 indirimli artık kiraya verildiğini haberini vermiştik. Bugün Cities'in e, yıkılıyor olduğunu haberini verdiğimize göre ben AK Merkez yöneticisi olsam indirimleri %25-20'ye çekerim. Çünkü şimdi oradan yeni bir talep artık gelir mi? Artık Volkan'la konuşursun. Tamam neyse biz hallederiz evet. aramızda o kısmı tamam. Peki Fairport Convention'i çalarak bitiriyoruz artık. Bugünü Sandy Danny e, onun e, elemanlarından. Şarkıcı ve besteci söz yazarı aynı zamanda doğumu onun 1947'de bugün 1978'de çok genç bir yaşta vefat etmişti onun için çalıyoruz who knows where the time goes hepinize günaydın günaydın günaydın, günaydın. Your fickle friends are